Oh yeah. h caste Merhaba kainat. Bugün 16 Şubat Salı. Yıl 2010, ay 2, gün 47. Kasım 101. 1431 Hicri debülefatı, 1425 Rumi şubat 3. Türk Hava Kurumu'nun kuruluşu 1925. Günün tarihi. 19 yıl önce bugün 16 Şubat 1991'de beyin cerrahı ve besteci Doktor Bülent Tarcan vefat etti. 1915 yılında dünya gelen Bülent Tarcan, müzik ile tıp ilmini beraber yürütmüş, birçok senfonik eser meydana getirmiştir. Keman ve piyano ke konçertoları, deli dumrul, sirto, ölümsüz mimar, Paraf parafraz gibi besleri vardır. Yemek Listesi Gün 47 Etli kuru bamya, pilav, salata, keşkül Büyük, Büyük saatli, saatli Marif takmıyor. Merkez Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazetesi onun Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Atunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Bill Doggett'a da bir günaydın diyelim. Amerika'nın e, rhythm ve blues dünyasında yetiştirdiği önemli isimlerden piyanist ve orucu klavyeci birisi onun çok ün kazanmış olan Honky Tonk birinci bölüm adlı parçasını dinleyerek Bill Dodget Orkestrası'ndan açılışımızı yaptık. 1916'da bugün doğmuştu kendisi. William Ballard Dodget asladı ve 1996'da da ölmüştü. Evet, iyi bir çok iyi bir haberle başlıyorum. Kösel ısınma yokmuş. İyi yani. Bir muadil de mi yokmuş? Yokmuş. Palavraymış tamamen. Dünkü biz atladık. Dünkü Radikal Gazetesi'nin arka sayfası tamamen buna ayrılmıştı. Yani yarısı, üst yarısı küresel ısınma, uydurma diyordu. Çarpıcı iddia. Çarpıcı iddia olarak verilmiş, evet. En azından yani e, Radikal'in bizi rahatlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? E tabi. Niye yokmuş peki? Ya en azından hani? Uyduruyorlarmış. Dünyayı endişe altında tutmak için bir takım küresel ısınma skandalini yaratmışlar. Bazı Phil Jones mesela. Profesör Phil Jones var. İn i̇nkarcıların, iklim değişikliği inkarcıların, reddiyecilerin başında geliyor. Yıllardır onun iddiaları şey yapılıyor. Kaynakta. Daily Mail gazetesi zaten İngiltere'nin bulvar gazetesi onu radikal uygun görmüş bize böyle bir daha arka sayfasından vermek için bir de Pat Michaels vardır her zaman karşımıza çıkar Amerika'dan da o da bu skandal demiş iklim tartışmalarına bir bomba gibi düştü hatta bir atom bombası etkisi yarattı demiş Yani bir atom bombası gibi patlamış. Köse ısınma, uydurma. Hadi gözünüz aydın. Güzel. Bu iyi bir haber hakikaten. En azından olumlu bir başlangıç günü. Evet, ben de öyle düşündüm zaten. Sevineceğini biliyordum. Bütün dinleyiciler de mutlu olmuştur. Büyük ihtimal. <gülüyor> bir de şeyden bir haber var ama okuyayım mı okumayayım mı, palavra mı bilmiyorum ki Bristol Üniversitesi'nden sel bir, bir araştırma yayınlanmış. Dünyanın okyanusları küresel ısınma yüzünden son 65 milyon yıldan bu yana görülmüş en yüksek asit asitlenme seviyesine ulaşmışlar. Yakında önümüzdeki yüz yılda ve yüz hayat tamamen bitebilir demişler okyanusta böyle giderse. Bu da palavradır diyorsun geçiyorum ben de evet, zaten. Birinden biri olacak kesin. Peki. Peki. Ee, o zaman biz de Afganistan'da palavra olmayan haberlere geçelim istersen. Koalisyon güçleri ilerliyorlar Afganistan'da. Sivil ölümleri de ilerliyor. Sivil ölümleri sayısı da aynı şekilde ilerliyor. 20'ye çıktı. Yol kenarına yerleştirilen bombalar ve bazı sniper denilen keskin nişancı atışlarıyla operasyon müşterek ya da müşterek operasyon ...devam ediyor... ...Jason Burke yazmış... ...Guardian gazetesinden ki... ...Taliban'ın elindeki yerlere... ...doğru hızla... ...hızla değil pek... ...yavaş yavaş pardon... ...ilerliyorlarmış fakat... ...yanlış ihbarla durmadan... ...yanlış vurmalar oluyor mesela... Yani ...yanlış evi vurdular... ...12 kişi öldü... ...dün... ...Omiral Michael Malin'da... ...iyi bir başlangıç yaptık dedi... Bunu kastetmiyor tabii. Onun için çok e, üzgün olduğunu da belirttiler. Hatta Karzay'de Hamit Karzay'de başkan soruşturma açılmasını istedi. Farkındaysan. Soruşturma nasıl gidiyor bilmiyorum ama şey sivil ölenlerin sayısı durmadan büyüyor. Mesela yanlış ihbarla sivilleri vurdular diyor. Antv, MSNBC haberi. İngiltere'de Afganistan'da iki askerin öldüğünü duyurmuş. Yanlış istihbarat. Afganistan'da toprağa kazan köylüler görmüşler. Hı hı. Eki, demişler ki herhalde siper. E, bomba yerleştiriyorlar zannetmişler. Onları öldürmüşler. Yanlış ihbarla. Yani çukur açarak bomba yerleştiriyor demişler. Onun üzerine hava saldırısı düzenlenmiş. Beş ölü, iki yaralı var. Helman, bu e, bölgeyi bilmiyorum. Dün Helman bölgesinde de Amerikan roket yanlış eve ateş et, etmeleri sonucu 12 sivil ölmüştü. Bu İngiltere Genelkurmay Başkanı Storap bir açıklama yapmış. Bunu da seveceksin bu açıklamayı. Bu 12 kişinin ha, sivilin hayatını kaybetmesini ciddi bir aksilik olarak nitelemiş. Hı hı. Sence de bir aksilik midir? Yani aksilik sayılabilir herhalde. Evet. Yani sayılması <gülüyor> gerekir en azından. Bu Üçün... ara, gayet de başarılı gittiğine dair de bende Anadolu Ajansı'ndan haberler var. Taliban'ın en üst düzey komutanı, tırnak içinde vermiş Anadolu Ajansı da bilememiş onlarda. Aynı bizim gibi e, yakalanmış Pakistan'ın Karaçi kentinde bu arada. Bu yani, Pakistan'da. Ha. Operasyon sadece bölgede devam etmiyor herhalde. E, Molla Abdülgani El Baradar imiş. En üst düzey komutan. Şu anda yakalanmış durumdaymış. Beytullah mehsut da geçen haftalarda öldürülmüştü. Hı hı. Böyle başarılı da şeyler oluyor. Aksiliklerin yanı sıra demek ki yanlış ihbarla sivilleri vurmalarım falan yanı sıra. Bazı Türkiye'deki gazetelerde de ...başarılı bir şey yapıldığına dair... ibarelerde de rastlıyoruz evet. Bu arada bir yanlışlık daha olmuş son dakika. E, NATO'dan yapılan açıklamada... ...üç Afgan erkeğinin NATO güçleriyle... ...Miltanların ateş arasında kaldığı... ...iki kişinin olay yerinde... ...bir kişinin de daha sonra... E, ...götürülürken hastaneye öldü. Evet büyük bir facia yaşanıyor aslında... E, ...orada gerçekten. Ve... Amerikan ve Afgan askerleri şimdiye kadar tarihte görülmüş en büyük operasyonlardan birini yaptıklarını söylüyorlar. Fakat bazı problemler var. Çok ciddi problemler oldu e, muhakkak bir kere şey yok. Taliban diye bir şey yok hı hı. ortada. Sydney Morning, Morning Herald'dan, Avustralya gazetesinden Paul McCaff ilginç bir yazı yazmış. Obama'nın içine düştüğü tuzak. Kurşunlar var, mermiler var, bedenler var, cesetler var ama Taliban'dan eser yok demişler yani. Marca'da böyle olduğunu ıı, belirtiyorlar. İlginç de bir kontrast ıı, vermiş gazete. The Most Dangerous Man in America diye bir Oscar adayı bir film oynuyor. Bu Amerikan tarihinin en önemli Bilgi sızdırmalarından birini 7000 sayfalık Pentagon e, Papers denilen Pentagon belgelerini sızdıran Daniel Ellsberg'in hayat hikayesi kendisi de içinde bulunuyor anlatıyor filan. 1971'de Vietnam Savaşı'nın gidişatını tek başına değiştirmişti. Hı hı. E, ve bizzat Ellsberg... ...ilginç bir şey... ...yani müthiş bir şey varmış... ...Amerika'da büyük bir ilgiyle izleniyormuş... ...yani kuyruklar oluşturulmuş... ...bu Ellsberg'in hayatı... ...yani Amerika'nın en tehlikeli adamı lafı da... ...şeyden geliyor... ...Kissinger o zaman... ...bunu sızdırdı diye büyük bir tehlike oldu... ...diyor Ellsberg'e demiş... ...Ellsberg de şunu sormuş şimdi... ...78 yaşında kendisi... ...ama taş gibi... ...gayet şey bütün hayatında... ...sınırsız defa tutuklanmış ondan sonra da. Asperger diyor ki... ...Obama'nın Afganistan'daki... ...kilit adamı... ...Daniel... E, ...neydi adamın adı? Eichenberry, Carl Eikenberry. E, Afganist şöyle demişti. E, yani gayet açık bir şekilde... ...bu e, Afgan siyasi liderliğinden... E, Sorumluluk alabileceğini ve hegemenlik kuracağını filan e, düşünmek imkansızdır. Yani böyle e, bir başarı şansı yoktur Afganistan'daki şeyin demişti. Sonra Aykenber'i döndüğünde Amerika'ya döndüğünde kongre önünde sorduğunda tamamen fikir değiştirmişti. Daniel Asperger de bunu soruyor. Nasıl bir fikir değiştirdi bir gün içinde diye. Aynı şekilde General Stanley McChrystal da dramatik bir değişiklik yapmıştı. Yani bir şey yapmazsak ek asker vermezsek bir yıl içinde savaşı kaybedeceğiz demişti. Halbuki ...böyle bir durum olmadığı söyleniyor. Yani bizi hepimizi aldatıyorlar gibi bir his var içimde abi. Niye aldatsınlar abi? Medyada pek buna yüz vermiyor anlaşılan. Afganların bu işten memnun kaldıkları kanaatini taşıyor musun sen? Ee, yani bu sivillerin memnun... sürekli öldürülmesini falan. Yok ondan memnun değillerdir ama... E... Hangi kısmından memnun olabileceklerini düşünüyorum. Illaki vardır herhalde diye. Yani memleketin şu anda hala en büyük gelir kaynağı Afyon herhalde. Evet. Sivil ölümleri aynen devam ediyor. Herhangi bir otoriteden ya da devlet hizmetinden bahsetmek mümkün değil. Bol silahlı adam var ortalıkta. Havalarda da şeyler. Jetler, robot, robotlar, düşüyor. öldürücü robotlar uçuşuyor. Yani çok keyifli olmasa gerek. Ama Peki, onlar da biliyorlardır ki müreffeh Afganistan için bunlar gerekli. Ve o yüzden onlar da dişlerini sıkıp vatanım Afganistan diyerek yüreklerine taş basıyorlardır enkazdan aldıkları. Evet ve sakallarını kesmeyi de düşünmüyorlardır diyorsun. Düşünüyorlar. Düşünüyorlar. Da jilet bulamıyorlar. Hmm. Yoksa artık Taliban olmadığı için sakal kesilebiliyor. Büyük bir kazanım içindeler. Evet şeyin için. Yani Afgan halkının durumu da bir yandan Taliban'la bir yandan koalisyon denilen askerlerin arasında kalmış. Yani Doğrusu fevkalade can sıkıcı bir durum olmalı. 100 milyar dolar ayırdı Amerika biliyorsun Afganistan'da yılda 100 milyar dolar harcıyor Afganistan savaşı için. Haiti'ye ne kadar ayırdığını biliyor musun? 100 milyon. Bir sıfır farkı var canım o kadar da değil. Üç sıfır farkı var. Yani birinde kar var öbüründe kar yok diye bakarsak daha mantıklı olur mu? Çünkü yani Haiti'den ne alacaklar? Ortada herhangi bir petrol kaynağı yok. İşte değerli maden yok. Stratejik bir nokta değil. Zaten dipleri. Yani anlamsız bir toprak parçası Haiti. Halbuki Afganistan öyle değil. Tam Asya'nın ortasında stratejik açılım için uygun petrollü metrollü falan güzel bir yer Değil mi? Evet şey de aynı fikirde zaten İSAF Kabil Bölge Komutanı Tuğgeneral Çolak'la yapılmış röportajı gördün mü sen? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil'deki birliği sadece ve sadece meşru müdafaa kapsamında silahını kullanır. Bizim silahlarımız her zaman aşağıya bakıyor. Biz hiçbir zaman halka silahımızı çevirmedik demiş. Türk Silahlı Kuvvetleri demiş, gerçekten genlerinden gelen yapıyla, bu genetik bilimle ilgili bir açıklama yapmasına diyorsun? Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten genlerinden gelen yapıyla beraber barışı destekleme harekatının biçilmiş kaftanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten bu işi dünyada en iyi yapabilen birliktir demiş. Ya en iyi yapabilir belki onu bilmiyorum. Sonuçta hiç uzman olmadığımız bir konu ama e, Türk Silahlı Kuvvetleri genetiği ne demek? Biraz ben de uydurma baktım. Uydurma bir diye. laf ya da hani uydurma değilse o zaman daha da ürpertebilir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri falan diye başlıyor ya. Evet savaşçı bir e, yapıya sahip diyor. Mesela McChrystal'ın Amerikalı komutanın Türkler hakkındaki söylediği şeyi de e, tekrarlamış orada genel Çolak ve diyor ki Türk askerinin sayısı önemli değil. McChrystal'ın altını çizdiği çok güzel bir şey var diyor. Türk askerinin sayısı önemli değil, yaptığı iş önemli diyor. Biz burada kuvvet çarpanıyız demiş. Hmm. Bu da bir yeni terim. Ne demek istediğimi herhalde çok açık bir şekilde ifade ettim Vallahi diyor. Vallahi olmadı. <gülüyor> Bizim burada sayımız önemli değil, yaptığımız önemli demiş. Boyu değil işlevi diyor yani. Evet. E peki çatışma işlevi için fellik fellik asker aramıyorlar mı 3 ay önce? Hatta az kaldı bizimkileri de götürüyorlardı. Ee, yani Türk askeri, e, Af Afganistan'daki diğer güçler de sizin gibi Afganistan'daki gülen yüzleri artırmayı düşünüyor mu? Şeklinde bir soru sormuşlar. Ya bunların Tuğgeneral. işgal için gittiğinin farkında değil mi acaba Tu General? Soran gazeteci de farkında değil galiba. Belli ki ortamda bir gaz salımı falan var. Oksijen düşmüş yani. Biz büyük bir samimiyetle şunu söyleyebiliriz demiş. Bizim burayla ilgimiz sadece NATO ile bağlı değil. Ta tarihin en derinliklerinden gelen ulu önderimiz Atatürk'le başlayan ilişkinin mirası üzerine biz şu anda görev yapıyoruz. Bizim Afganistan'daki kabulümüz gerçekten çok yüksek seviyede demiş. Afgan halkı, güvenlik güçleri, politikacıları, üst düzey komutanlar, Kabil bölge komutanlığına, Türk ordusuna, Türk genelkurmayına ve Türkiye'ye gerçekten çok büyük bir saygı ve sevgi besliyor. Beklentileri de çok yüksek düzeyde demiş. Zaten Tu General'de de e, şey izlenimi de var. Kabil'de 2001 ile 2010 arasında bir kıyaslama yapmış. Hı hı. Gerçekten çok büyük bir gelişme var diyor. Bu gelişme buraya nüfus akışına sebep olmuştur. Bu durumda güvenliğin arzu edilen seviyede sağlanmasını biraz güçleştiriyor demiş. O kadar yani. Gerçekten işler iyi gidiyormuş yani. Evet. E peki niye bunlar yıllık bu raporlara, verilere vesaire yansımıyor? Yani gerçekten bütün açıklığıyla söylediği için ben de bütün açıklığıyla sorayım dedim. Yani çünkü hani bakıyoruz verilere hiçbir şeyin iyiye gittiğini gösteren bir şey yok. Yani memlekette taş üstüne taş koyabilmek mümkün olmadığı gibi her yıl daha fazla insanın öldüğünü öğreniyoruz Afganistan'da. Üstelik alt yapı, üst yapı, herhangi bir yapı yapılanma vesaire de yok. Ortadaki tek yapı Karzai yapısı. Biz ee, sıcak da... çatışmaya kesinlikle girmiyoruz. Böyle bir milli kısıtlamamız var. Kesinlikle sıcak çatışmanın dışında. Milli kısıtlama ne demek? Ya ben her Türkiye kelimeyi için. bir daha bir daha anlamaya çalışıyorum çünkü zor oluyor. Anadolu Ajansı'nın haberini okumaya çalışıyorum. Böyle bir kısıt cinsi var mı? Milli kısıt. Silah vermiş miyiz biz bu askerlere? Vermişiz ama aşağıya doğru tutuluyor her zaman aşağıya bakıyor. Anladım. E vermeseydik boşuna beş kilo taşıyorlar. Günah onlara da. Yok. Meşru müdafaa gerektiği ha, zaman ha. kapsamında silahın muhakkak kullanır ve en iyi şekilde kullanır demiş. Türk bayrağı Afganistan'daki en geçerli pasaporttur da diye de bir şey söylemiş. Yani dedikleri şu mu? Ben Türkçe şunu anlıyorum çünkü. Afganistan'la yani kimin söylediği hiç önemli değil. Daha çok ben sözlere takıldım. Ee, yani Afganistan'la Türkiye arasında bir dostluk vardır. Bu dostluk halklar arasındadır. Ee, Afganistan'da halk e, Türkiye'den gelen insanlara sempatiyle bakar. Bu sebeple biz de işgal kuvvetlerin içine gireriz. Ve işgal kuvvetlerin işlerini kolaylaştırır. Onlarla birlikte çalışırız. Ve Afganistan halkının bu sempatisini bu yönde kullanırız mı demek istiyor. İstemiyor herhalde. Hayır böyle demek istemiyor ama geleneksel kültürel dini bağlarda olduğu için. Yani bu, bu bağların hepsi. bakıyorlar diyor ki doğru. Doğrudur da herhalde. işte bu sempati ne için kullanılıyor o zaman diye de bir hani diyelim ki sempati var tamam çok güzel ama bu sempatinin pek de kullanıldığı alan sempatik değil gibi. Bu arada Andol Ajansı'ndan düzeltme. Molla Abdülgani Baradar'ın yakalandığı yönündeki haberler yalanlanmış. Hmm. Evet. Biraz muammalı bir duruma dair genel haberleme. Yapacak bir şey yok. Evet. E, Amerikan medyasında bazı haberlerin çıkmadığına dair de haberler var. E, Mesela, yeni haberler değil bunlar en azından. <gülüyor> evet. Mesela e, Küba'nın ...Hayiti'ye yaptığı yardımdan... ...hiç bahsetmiyormuş... ...El Cezire'nin haberini okuyorum... ...yani oysa ilk gidenler... ...bütün tıp ekibiyle... ...hem coğrafi olarak da yakın ya Küba... ...hemen oradan atlayıp gitmişler... ...ve e, yani... ...askeri e, şey... ...tıbbi yardım malzemesi... ...doktorlar getirip... E, ...günde 18 saat... ...operasyon odalarıyla... ...birlikte çalışıyorlarmış... Bütün diğer ülkelerden önce yüzlerce birkaç yüz sağlık personelini de indirmiş doktor ve sağlık personelini ve durmaksızın gece gündüz 18 saat çalışıyorlarmış fakat hatta bir de tarihi anlaşma da varmış aralarında Küba ile fakat pek Amerikan basını ilgilenmemiş. Amerikan yardımlarıyla ilgilenmeyi tercih etmiş. Ne diyorsun buna? Eee <gülüyor> Normal. <gülüyor> bir şey daha atlamış Amerikan medyası. İran'ın dünya dünya çapında bir çaresi oldu biliyor musun onu? Küresel olarak atom bombalarından nükleer silahlardan vazgeçelim dedi. <gülüyor> Neyse, Mahmud Ahmedi Necat'ın söylediği sözleriydi bu. Bunu 12 Şubat'ta, Cuma günü söyledi. Fakat yani nükleer silahlar zamanı bitti. İran'ın hiçbir at atom bombası yapmak gibi insanlık dışı demiş. Bir bomba yapmak gibi bir niyeti yok. Ve Rusya'nın NTV, Rusya'daki NTV kanalına bir mülakat vermiş ve bütün dünyanın nükleer silahlardan kurtulması için bir çağrıda bulunmuş. Anlaşma yapalım demiş. Yalnız Orta Doğu değil bütün dünyada kurtulmalı. Çünkü bu silahları biz gayri insani olarak görüyoruz demişler. Vermemiş bunu medya. İlgiye değer bulmamış Ahmeti Necat'ın bu sözlerini. Ee, onun yerine BBC'de aslında haberler var. İşte e, dışişleri bakanının söylediği ki haksız da sayılmaz bir yandan. Yani işin e, kötü tarafı ama söyleyene mi söyletene mi bakacaksın kısmı karışık. E, dışişleri Bakanı Hillary Clinton der ki nükleer programı ile ilgili olarak İran'da daha sert yaptırımlar uygulanması için Körfez bölgesinde lobi faaliyetleri yaparken İran askeri diktatörlük olmak yolunda demiş kendisi. Doğru yani gittikçe artan bir silahlanması, gittikçe kuvvetlenen bir işte silahlı gücü falan olan bir ülke durumunda İran. Bunlara hiç söyleyecek bir şey yok gerçekten. Askeri bir diktatörlük olma yolunda ama Amerika zaten askeri bir diktatörlük oldu. Ee, yani hani Amerika, bu ayıp bir şey değil herhalde. Amerika askeri diktatörlükleri Honduras'tan, Honduras'taki darbeyi de destekledikten sonra nasıl askeri diktatörlük olunur okulu bile açan bir ülkeden bahsediyorum ama onların diktatörlüğü farklı tabii. Onlar demokrasi için Onlar diktatörlük. Onlar dünyanın için. sahipleri olarak baktıkları için dünya evet o zaman tabii öyle bakıldığında farklı oluyor. Kendi mülkünde yani mülk ülke olarak kastediyorum. Kendi mülkünde oturursan dünyada tabii o zaman böyle bakabilirsin evet. Yaptırımlar konusunda da acayip lobi yapıyorlar. Peki ama bir de şeyi yani mesela Pakistan, Hindistan ve şey ne olacak? İsrail. Onlar anlaşmaya taraf değil. Taraf değiller. Üstelik nükleer silahları var. İsrail gerçi bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Evet. Ama hani Hindistan'la Pakistan açısından nükleer silahlar olduğunu biliyoruz. Hindistan'ın... de biliyoruz tabii. Kendisi Hadi diyelim <gülüyor> ki kendi kabul etmediğine göre yoktur. Bunların hepsi uydurmadır, iftiradır. Bu biraz Jitam hikayesine benziyor. Herkes biliyor ama yok falan gibi ya. Ee, hani diyelim ki yok. Ee, Afganistan'la Pakistan'ın olduğunu biliyoruz. Üstüne üstlük... E... Hindistan'la Pakistan. Pardon Afganistan'a da ben hediye ettim bir adet. Benden olsun. Kız tarafı sayılırız ne de olsa. Ordumuz var orada. Yani bu silahların aslında hiçbir şekilde anlaşmaya tabi olmadığı gibi ABD ikili anlaşmalar yaparak bu silahları bir de yasallaştırmıştı değil mi? Evet. Yani gitti Hindistan'a çıkır çıkır imza attı George W. Ve yok saydı o anlaşmaları filan zaten. Yani bütün... imzalamadığı anlaşmaların hiçbir önemi yok. Uluslararası hukukun bir önemi yok. Çünkü mülk Amerika'nın. E ama o zaman gelip de niye bize uluslararası bir söylem tutturuyorlar ki askeri diktatörlük olacak eyvahlar olsun. Yani benim bildiğim Amerika dünyanın en büyük silah sağlayıcısı en büyük ordusu üstüne üstlükte kimse müttefiki çıkır, çıkır çıkır çıkır çıkır para döküp silah alıyor sürekli. Yani çok şaşıracak bir şey yok ki burada. Bu zaten ABD'nin öngördüğü yaşattığı dünya düzeni. Evet. Çok anti Amerikan oldu ama yani yapacak da bir şey yok. Vatandaşlarıyla hiç sorunumuz yok. Ancak Üstelik devlet sistemi tile yani, var yani. İran'ın mesela e, nükleer zenginleştirme yapmasında e, Amerikan kamuoyu destekliyor. Evet. Yapılan araştırmalar öyle gösteriyor yani. Hem de büyük bir çoğunlukla destekliyor. Ama böyle bir tuhaflıkla da karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. En ilginç şeylerden biri de federal silah lobileri ve küresel enerji lobileri, şirketlerinin lobileri 2009'da ne kadarmış biliyor musun? 3 milyar 470 milyon dolar. Güzel para. Bunları kongreye atıyorlar. Senatoya ve temsilciler meclisine. Bütün mesele burada işte zaten. Politikaya bu parayı soktuğun zaman iş bitiyor. Ondan sonra sen tabii Clinton ha çok haklısınız. Ya Clinton haklı Bayan bence. Bayan diyorsun. Haklı yani askeri bir diktatörlük olma yolunda hakikaten gidiyor. Her çeşit top füzeyi delicesine üretiyorlar. E, muhalif her sesi eziyorlar. Yani bunların hepsi Amerika'da aynı şekilde olmuyor mu diye bir ikinci boyutu var ki emin değilim aynı şekilde o daha fazla bence boyut olarak Amerikanın bu gibi. ezme boyutu olarak tartışabiliriz hani İran'daki hmm. biraz daha kaba saba ve evet hani e, doğrudan hatır kütüf tüm tabii silahlanma konusunda İran yanında devede kulak kalır yani pire gibi bir değeri olmaz. Bu arada da İran'la Batı arasında gerilim nedense tırmanıyor. Bize böyle söylüyorlar. Ya böyle üç seçenek bir... var diye haber okudum bir ABD'li orgeneralinin ağzından. Ya İsrail vuracakmış, ya NATO vuracakmış... ...ya da o kadar ağır e, yaptırımlar uygulanacakmış ki zaten vurmaya gerek kalmayacakmış. Yani bu, yani bu öyle olmaz Allah haklı yani. fikir versin. Bu Irak gibi olmaz. Irak, Noam Chomsky'nin de geçenlerde yazdığı gibi... E, bir şey Çay Partisi'nden kalır yani Irak'ta. Ki o Çay Partisi'nde bir buçuk milyona yakın sivil evet. öldü. Ee, bütün ülke tarumar edildi falan filan. Evet yani bu hakikaten son derece ciddi bir şeyle oynanıyor. Davutoğlu da Tahran'a kritik ziyaret yapacak evet. deniyor. Ne demek bu? Ee, bir çeşit ara rolü orada da üstlenmiş durumda Türkiye. Ne ile neyin arasını buluyor orasını hep onlar biliyorlar. Biz bilemiyoruz ama bir ara buluyorlar. İranla problemimiz ne bizim? Bizim yok da işte batı batının var batı endişeli biz de o açıdan araya giriyoruz <gülüyor> güvenilir partner olarak <gülüyor> yani çok bir anlamı var mı bilmiyorum bu ara buluculuk çünkü neyin arasını bulacağız pek de ara bulmakla ilgili bir sıkıntı var mı ondan da emin değilim evet, bin Yemin Netanyahu da İsrail başbakanı da şeye gitmiş Rusya ya. Ne Rusya Emmedev diyeble hem de şeyle görüşmeye Putin'le de görüşecekmiş. İran'a silah vermeyin küsün diyorlar. Onlar da ama olmaz olur mu diyorlar. Ama Çin daha yeni anlaşma yaptı dün itibariyle. Evet o çok önemli. Milliyetin son dakika haberi ee, mi? Evet yani evet. bu haberle birlikte aslında Rusya'nın pek bir anlamı kalmamış oluyor bu anlamda. PetroChina e, İran'da doğal gaz yataklarının geliştirilmesi konusunda Tahran yönetimiyle anlaşmış. 4.7 milyar dolarlık Güney Pars projesi kapsamında yapılmaktaymış. Yani para çıktı mı gördüğünüz gibi endişeler hop ortadan kaybolu veriyor. Ee, yani sonuç olarak İran zaten ambargo altında bir ülke olduğu için 79'dan beri yani buna alışıklar, alışık olmanın ötesinde bunu kırmanın yollarını bulmaya da alışıklar. Bence vurmalı o yüzden NATO ya da İsrail. Ya yani 3. seçenek işe yaramaz. Yalnız e, İsrail'liyle Voice of America dinledim sabah gelirken e, bir İsrail'li ilk e, Irak şeylerini vuranlar konuşmuş pilotlar. Irak'ın nükleer tesislerini vuran o Irak'ı vuran emekli pilotlarla, savaş pilotlarıyla konuşmuşlar. E, pek benzemez diyorlar. O İsrail'li pilotlar da bu işi biliyorlar. E, Düşünlemez bile vurulması falan diye de konuşanlar var. Yani hadi hadi Düşünüldü. Hadi, yani ben hakikaten anlayamıyorum ne beklediklerini ve ne olabileceğini düşündüklerini. E, gerçekten vurulmayacağını düşünüyorum aslında. E, evet, başka türlüsünü zaten hakikaten düşünmek bile mümkün değil bana sorarsın. Bu arada İsrail'de inşaatlar devam ediyormuş mu Ne inşaatı? E, i̇şte kaçak yerleşim inşaatı. Gece kondu. Diyebileceğimiz durum Yapmıyorlardır böyle bir Yapıyorlar. şey olur mu ya yani Söyleyen Peace Now Barış Şimdi Örgütü e, İsrail'le Barış Örgütü Önemli örgütlerden de biri e, 30 aşkın yerleşimde Yasağın zaman zaman geceleri gizlice inşaatın sürmesi yoluyla ihlal edildiğini Bildirmiş Yakışıyor mu şimdi koskoca e, Baya ayıp tabi yani. e, Ve ayrıca da Savunma Kimden Bakanlığı, gizli Aslında hem dünyadan hem İsrail Vatandaşlarından hem de Herkesten gizli ee, ya yani Savunma Bakanlığı İnşaat Bakanlığı gibi çalışıp 29 yerleşim yerinde inşaat yasağının delindiğini belgeliyor Böyle de bir durum İlaveten 5 yerleşim yerinde Daha yasağında ihlal edilmiş e, Olduğunu da belirlemişler falan, Devam eden bir durum yani 30'u aşkın yerleşimde Yasağın gece Peki bütün bunlar demiş. tamam ee, Ama bunların savaş suçu olduğu çok net ...hani e, şekil bira diye verebileceğimiz suçlar bunlar. İsrail'e niye bir yaptırım uygulanmıyor? Hadi uygulanmıyor, niye tartışılmıyor? Hani şeyden bahsetmiyorum asla yanlış anlaşılmasın. E, İsrail de vursunlar, hiçbiri vurmasınlar. Bir zahmet şu silahlarını bir çekiversinler ama... E, ...yani yaptırım dediğimiz şey gerçekten burada işlevli, ekonomik olarak gücünü kesmek lazım ki... ...gidip harç tuğul alıp geceleri inşaat yapmasın... Sen demin verdiğim tüyoyu almamış gibi konuşuyorsun. Biraz zor anladım biliyorsun. <gülüyor> 3.47 milyar dolar lobi harcanmış diyorum sadece 2009 yılında. Bu Dur dur durdurabiliyorsan. Ya galiba dünyada vurulacak tek yer var. O da silah fabrikaları. Yani onları vurduğumuz zaman hakikaten çok kadim bir barışa doğru hızla gitme ihtimalimiz var. Evet öyle de göründüğü söylenebiliriz ama bu şimdilik uzakta. Bir ara verelim sonra da e, ilginç Türkiye'ye de birazcık geçmemiz iyi olabilir. Üçüncü Ordu Komutanı mesela şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor ama vermemiş. Ne olacak? Heyecanla bekleniyor. Dört yıldızlı gerilim diye vermiş gazeteler. Açık Gazete <gülüyor> Bill Doggett ve arkadaşlarından Honky Tonk adlı parçayı dinledik ama bu ilk dinlediğimiz Honky Tonk değil, onun devamı niteliğinde olan bölüm 2'ydi. Ve William Ballard Doggett asıl Bill Doggett diye biliniyor. 16 Şubat 1916'da doğmuştu. Onun için çaldığımız ikinci parçaydı bu. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Bu arada şeyi de vermedik. Meriç'te, Trakya'da çok yağış var, anormal havalar her yerde var aslında Radikal Gazetesi ve bazı başka gazetelerde ne derse desin. Köseklim değişikliği ağır şekilde devam ediyor. ve Mesela Trakya'da etkili olan yağışlar, nehirlerin taşmasına, karayolların ulaşma kapanması, binlerce dönüm tarım alanının sular altında kalmasına, Kapıkule'den araç girişi yapılamamasına ve işte Bulgaristan'ın da baraj kapaklarını açmasının sele neden olmasına böyle haberlere rastlayarak devam ediyoruz. Bir de yedi göçmen kayboldu diye bir haber var bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yurda kaçak yollardan giren yedi yabancı uyruklu kişinin botlarının meriçte devrildiği kaçakların kaybolduğu bildirildi diye de bir haber var. Bir facia da yaşanmış olabilir. Birçok boyutuyla bir facia yaşanmış olabilir. Bu arada e, bu e, mülteci vesaire konularında zaten hani bunlar normal şeyler işte. Kaçaklar boğuldu falan filan. Niye kaçak diyoruz oralarını bilmiyorum ama e, bu arada da e, Türkiye'de yaşayan e, İranlı mülteciler diye bir konuda Washington Post haber yapınca gazetelerimizde haber olabildi. Böylece e, Türkiye'de yaşayan Konumuz İranları... İran şimdi evet. Zaten Cumhuriyet Gazetesi'nde de manşet böyle. Türkiye sığınak. Sığınak oldu diyor. yani. Yalan. Yani bunu çok net düz bir dille söylemek mümkün. Çünkü Türkiye asla ve asla hiçbir mülteciye sığınak değil. Hani bunu açıkça söylemek lazım ki utanır belki birilerinin boynu bükülür diye. E niye öyle yazmışlar Türkiye sığınak diye? Ya bilmiyorlar ya da bilmiyorlar yani başka hiçbir sebebi olamaz. Çünkü Türkiye kendisinin doğusunda olan hiçbir yerden asla ve asla mülteciyi kabul etmiyor. Şu oluyor bu insanlar sığınıyorlar ve ardından Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine mülteci olmak üzere başvuruyorlar. Davaları görülürken dosyaları görülürken o süre içinde Türkiye'de ikamet ediyorlar. Üstüne bu ikamet genellikle misafirhane denilen hapishanelerde gerçekleşiyor. Belli Doğru. bir ilin sınırları dışına çıkamıyorlar. Mesela... O e, ikametin ne şekilde olduğunu da zamanla gördük zaten. Evet. Çok yani görememişiz baksana. Bugün hemen hemen her gazetede var. Hiçbirinde böyle bir şey yok. Diyor ki yüzlerce aydın, binlerce eşcinsel Türkiye'de falan e, bunlar Türkiye'de kalamayacaklar. Türkiye hiçbirinin ev sahipliği yapmayacak. Türkiye hiçbirini kabul etmeyecek. Çünkü böyle bir mekanizma bile kurmuyor. Üstüne üstlük mesela Anlaşma gidip... imzalamıyor, yapmıyor yani. Tabii tabii yani... mevcut anlaşmaların bir kısmını... Şerhi denir, var. Şerhi var. Yani 1951 sözleşmesini aynen devam ettiriyor. O zaman demiş ki Türkiye ben batıdan mülteci alırım tabii o zaman 2. Dünya Savaşı sonrası ama doğudan almam. Hala bunu demeye devam ediyor. Mesela eşcinseller İran'dan öldürülmemek için kaçan Kayseri'ye ya da Isparta'ya yerleştiriliyorlar. Orada evet. çok rahat bir hayat yaşadıklarından eminim. Yani Haziran'dan beri Türkiye'ye kaçanların sayısı 1356 olmuş. Bu 1356 kişinin hiçbiri Türkiye'de yasal yollarla kalamayacak. Evlenmediği ya da hani böyle e, uç durumlar haricinde yasal hiçbir statüs sahibi olma ihtimalleri yok. Bunu da böylece yazmak <gülüyor> gerekirdi diye düşünüyorum gazeteci olarak. Evet ayrıca da göçmen diyemeyiz o zaman. Tanım... Yani göçmen olmasın onlar göçmenler de Türkiye'ye göçmüyorlar. Evet. Çünkü Türkiye zaten onları kabul etmiyor. Meriç'te yedi göçmen kayboldu sözünün yani biraz ayrıntılandırmak lazım evet, diyorsun. Yani hani vicdanen en azından bunu yapmakta fayda var gibi evet. geliyor. Evet <gülüyor> doğru dönelim dört yıldızlı gerilime. Şimdi bu çok ancak Türkiye'de rastlanabilecek türden ilginç boyutları olan bir olay. Üçüncü ordu komutanı Orgeneral Saldıray Berk. Ergenekon şüphelisi sıfatıyla savcılığa çağrıldı. Gitmedi diyor Vatan Gazetesi. Savcı ikinci daveti yazdı. Gelmezsen işlem yaparım. Şimdi ne olacak diyor. Hadi bakalım. <gülüyor> Peki böyle bir durumda şimdi ne olacak diye bir şey var mı? Yani hukukun üstünlüğü üzerinden soruyorum. Şimdi ne olacak? Şimdi gidecek. ifade verecek. E, vermemiş ilk seferinde. Ya olabilir bazen oluyor öyle vermiyorsun falan. Ee, daha da uzatırsan zaten gelip alıyorlar götürüyorlar bildiğin kadarıyla. Şimdi bu, bu sıfatla şüpheli sıfatıyla adliyeye davet edilen ilk görevdeki orgeneral oluyormuş. Yani görevdeki bir dört yıldızlı generalin şeye davet edilmesi şüpheli sıfatıyla daveti ilk kez oluyormuş. Çağrı'ya uymayınca savcılık bir yazı daha kaleme almış... Ge gelip gelecek mi gelmeyecek mi bilinmiyor şimdi 2007'de karargahı Erzincan'da olan 3. Ordu Komutanlığı'na atanmış Ağustos 2007'de yedi, 2007 Kasım'ında jandarma Erzincan'daki dini dernek ve vakıflara baskın düzenlemiş Erzincan savcısının elinden alınan bu soruşturmayla ilgili Berkin'de ifadesine başvurulacakmış yani müdahale etmiş Yargıya anladığım kadarıyla hı hı. iyi yapamadığı gerekçesiyle mi nedir bilmiyorum sebebini ama öyle. E, bu arada bir aramalar yapılacaktı Erzincan da mıydı? Evet Erdincan'da. artık şimdi. Tamam. Ganiz onları karıştırmaktan korkuyorum arar arar önümde yazılı olmadı mı? E, yapılamadıydı çünkü genel kurma izin vermiyor denilmişti kapıda savcıya Savcıda yazmışım genel kurmaya. Hakikaten siz mi dediniz diye bakalım. Öyle miymiş? Şimdi bir de bu Orgenel Saldıray Berk'le ilgili günü açık olmak üzere 26 Şubat'a kadar süre tanımış Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal. Bu zaman zarfında mazeret beyan etmeden gelmezse polis zoruyla bu da mümkün olmazsa tutuklama kararı çıkartılarak sorguya getirilecekmiş. Son derece alışıla gelmişin dışında bir durum. Polis... Hı hı. Yani şey üçüncü ordu komutanlığına gidip komutanınızı almaya geldik diyecek herhalde çok değişik bir durum var evet 9-14 Şubat tarihleri arasında mazeret dilekçesini elden savcıda iletmiş ifadeye gelemeyeceğini belirtmiş Genel Kurmay Berk'in hukuk danışmanı yani fakat gerilim var evet. Türkiye tarihinde de ilk defa böyle bir şey yaşanabileceği söyleniyor. İlk kez muvazzaf bir ordu komutanının ifadesi alınacak Ergene konstörüştürmasında 10 gün içinde ifade vermezse polis soruyla götürülecek deniyor. Bakın ne olacak. Bazı gazetelerde var bu haber. Evet. Peki başka ne var? 15 Şubat'la ilgili olarak da beş şehirdeki eylemlerde Çatışma yaşandığı haberi var İstanbul'da da e, Aslında çatışmalar Yaşanmış çatışma demek doğru bilmiyorum Müdahale demek İstanbul'daki için En azından çok daha e, uygunmuş gibi görünüyor <gülüyor> Ama e, Yani birçok ilde de sokaklar Savaş alanına döndü diye haberler var <gülüyor> Çeşitli gazete ve ajans haberleri Arasında yer alıyor bunlar e, Genellikle gazeteleri İki anne üzerinden e, yansıdı bu haberler. Biri çocuğunu polislerin elinden kurtaran Diyarbakırlı anne. Diğeri de çocuğunu polislerin elinden kurtaramayan Mersin'in anne. Diyarbakırlı anne tek oğlu olduğunu yalvar yakar anlatarak polislere çocuğunu almayı başarmış. E, Mersin anne o kadar şanslı olamamış. İtikak götürmüşler oğlunu. Bunların ikisi de 15 yaşında çocuklar. Evet 15 Şubat Abdullah Öcalan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 11 yıl dönümü nedeniyle yapılan eylemler polisle göstericiler arasında çatışmalarda yaşandığı belirtiliyor Diyarbakır Batman Cizre ve İstanbul'da göstericilere polis müdahale etmiş İstanbul'da BDP İstanbul Milletvekili Sabah Tuceldi müdahale gören toplunun içindeydi bu arada bu işte kimi zamanlar e, müdahalenin ardından taş atıldı da yazıyor haberlerde. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi hazır beklemiş. Basın açıklamasının ardından yarım saatlik bir oturma eylemi yapılmış. Ardından da BDP e, ilçe bürosuna gidilmek üzere yola çıkılmış. Ancak bu toplu yürüyüş sayılmış ve e, poliste müdahale etmiş. Evet Öyle. gayet karışık çeşitli yerlerde Nusaybin'de olay var. Batman'da polise taşla saldırı var. Yüksekova yine karıştı diyor. Mersin'de işte on gözaltı var. Bu senin de sözünü ettiğin çığlıkla önlemeye yönelik girişimler. Doğu Bayazıt'ta gösterilere polisin müdahale ettiği haber var. Bir de olaylardan önce polise öbücük diye bir araba açlık var. O da şöyle, e, çevredeki çocukların polislere ilgisi dikkat çekti diyor. Çok sayıda polis güvenlik önlemi almış. Polislerin kucaklarını aldıkları çocuklar polisleri yanaklarından öperek onlarla bir süre sohbet etti. Bu olaydan önce ama. Bu arada olaydan sonra tabii farklı yani bir kişilik yar, yarılmasından bahsetmemiz gene burada da Uygun düşebilir herhalde. Tuhaf bir psikolojik ortam içinde bulunuyor ülke. Özellikle doğuya doğru, güneydoğuya doğru gittikçe daha da tuhaflaşıyor. Diyarbakır'da gösterilere karışıp polise taş attıkları gerekçesiyle tutuklanan Diyarbakır E tipi cezaevine konulan çocuklardan 27'si de cezaevinde açlık grevine başlamış. Buyurun bakalım işte. Çocuklar açlık krevi. Yani bu çocukların hapiste olması onları evet büyük ihtimalle gayet daha da bileğlenmiş, daha da sert ve daha da örgütlü hale getiriyor. Burada vebal kime yazıyor derseniz bence gayet gayet hepimize birlikte yazıyor diye bakmakta fayda var. Yani çocukların açlık grevine başlıyor olmasıyla ilgili herhalde yapacak bir yorum yok ama evet. bunun Kim? nasıl olduğuna dair yapacak epeyce yorum var. İki, iki gün sürdürecekleri belirtilmiş ve sebebi de Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini protesto için. Yani e, hakikaten yorumlamak, rasyonel bir şekilde tahlil etmek ve yorum getirmek çok kolay olmayabilen olmayabileceğini söyleyebiliriz bunların. Bir gösterici de havaya ateş açmış Şırnak'ın Cizre ilçesinde. Batman'da yine milletvekilinin araya girmesiyle olaylar e, görecek, kolay, yatışmış falan böyle devam eden bir liste var. Bu arada terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar için bugün de İstanbul'da duruşma destek eylemi var. E, Beşiktaş Adliyesi'nde saat 1'de yapılacak eylem. E, 17 yaşında bir çocuk daha e, yargılanıyor bugün. Özel yetkili ağır ceza mahkemesinde, yetişkin koşullarında. Ve e, VB, VB adı. Babası e, gayet gayet zor bir durum demiş. Mülteci kampından telefon açıyor. Çünkü 6 ay önce baskılara dayanamayıp iltica ettik biz diyor babası. Oh, Baskı ey. ve tehditler öyle arttı ki oğlumun yanında kalmak ya da diğer çocuklarımı tehlikeye atmaktan birini seçmek zorundaydım. O yüzden gitmek zorunda kaldık diyor. Babası telefonda ağlamış falan böyle devam eden de bir haber var. Evet bir... E, Haberde TÜSİAD Başkanı Boyner'in yaptığı basın toplantısı İlker Baş Başbuğ'un bildiğimizi anlatırız tehdidinin yakışıksız olduğunu söylemiş TÜSİAD Başkanı Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ümit Boyner asker savunma görevini yapsın devlette de Kürt ve Alevi vatandaşıyla barışsın demiş. Türkiye barajın inmesine hayır değil diyen başbakan da yanıt vermiş. Neden o halde %20'yi denemiyoruz? Anayasa değişikliği için hiçbir zaman geç değil demiş. %20'ye çıkaralım barajı demiş. Böyle bir şey de var ortada. İlginç haberlerden bir diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki müjdeli kanun tasarısı. Bir değişiklik yapılıyormuş yeni tasarıda. Bu Milliyet Gazetesi'nin en harika haberlerinden biri. E, yetmedi silahlar. Demin kaç milyar dolardı silah lobilerin harcadığı? Silah ve diğer enerji bütün Aha, şeyler. E, sadece 2009 için 4,5 milyar dolara yakın lobi. ...faaliyeti, parası harcanmış. Nedenini bilmiyoruz ama... ...TBM İçişleri Alt Komisyonu görüşmeleri... E, ...sürdürüyormuş silah kanunu tasarısıyla... ...ilgili... E, ...silah almayı kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Hmm. Yani memleket zaten... Hani ...silahsız pek gezilen bir yer olmadığı gibi... E, ...daha da kolay alınırsa daha iyi olur... ...demişler herhalde. Özellikle tasarıdaki silah ruhsatı almak için... ...tam teşekküllü devlet hastanesinden... ...heyet raporu şartı yerine... ...tek bir hekimin vereceği raporun yeterli görülebilmesi... Ve 6 aylık geççi ruhsat verilmesine olanak sağlayan maddeleri ciddi itirazlar varmış. Ee, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek ruhsat almayı kolaylaştıran düzenlemeyle ülke bir bakıma Teksas'a döner. Herkes kendi adaletini kendisi sağlamaya kalkar diyerek memleketin daha ne durumda olduğunu görmediğini belirtmiş. Ee, zaten böyle. Bir, ikincisi Canan Hanım ne diyor bu konuda acaba? Çok pek sevgili İzmir milletvekilimiz Canan Arıtman magnumlarıyla geziniyordu evin içinde. O da yine CHP milletvekili olduğu için soruyorum. Böyle şizofrenik durumlar partiler için de aynı şekilde geçerli. Bu demin sözünü ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin... Biri İstanbul milletvekili CHP'nin öbürü de İzmir milletvekili. İşte evet. öyle. Ee, yani silah almak kolaylaşıyor. Müjdemi isterim durumu var. Evet, lazımdı tabii hakikaten yani bu. Yani silahlar tamamen yasaklansın, bireysel silah kalksın falan filan gibi noktalarda tartışılırken e, meclisin aldığı kararsa silahların daha da kolaylaşıp daha da herkesin eline geçmesinin yolunu açmak e, bu şekilde oluyor. Yani diyebilecek pek bir şey yok. Yok, evet. Mesela iyi. silahsız mekanlar var. E, mahkemeler, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, cezaevleri, TBMM, Parti toplantıları, spor karşılaşmaları, grevdeki iş yerleri, hava meydanları, hava taşıtlarına uçakla girilmesi. E, bu cümle düşüküyor herhalde. <gülüyor> Aynı okudum ama ben de... Hava taşıtlarına da uçakla girilmiyor. Ayrıca yasaklanıyormuş. E, çok güzel. Ama hani yani grevdeki iş yerlerini de düşünen e, sistematiğimiz Umut Vakfı tarafından eleştirilmiş bir miktar. Bar, pavyon, gece kulübü, düğün salonu, diskotek gibi alkol, alkol alınan yerlerin de kapsama dahil edilmesi gerekir diyorlar. E, trafikte silah bulundurulması da yasaklanmalı demiş Umut Vakfı. En çok silahın kullanıldığı yerler bar, pavyon, gece kulübü, düğün salonu, diskotek değil mi? Ve trafik. Ve trafik. E, onun yerine mesela grevdeki iş yerleri ki ben hiç grevdeki iş yerinde silah çekip birini vuran işçi falan duymadım şu ana kadar. Ama belli ki devlet oradan tehdidi görüyor. TÜSİAD ne diyormuş bu konuda? Var mı? Her konuda e, gayet güzel açıklamalar olmuş çünkü. E, bu konuda da bir şey var mı? Yok. Mu? Yok. Hayır. Zaten her konuda var ama bir de tek el işçileriyle ilgili hiçbir açıklamaları yok. Orası da ilginç geldi bana. En nihayetinden hani Türkiye e, Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD. E, ordu ne yapmalı? Meclis nasıl hareket etmeli? Demokrasi nedir? Ki bu konularda herkes gibi onların da konuşma hakkı var. Hiç itirazım yok bununla ilgili. Yalnız mesela tekel ya o konu biraz karışık bizi aşıyor demeyi tercih etmiş Düşyat. E, bence tam da onları bağlayan konu buymuş gibi geliyor. İlginç. Neyse. Evet. Yani diğer konularda eğitim konusunda filan da önemli. Önemli şeyler olmuş. söylemişler. söylemişler. Ayrıca değerli de görüşler. Yani en azından doğru olduğunu düşündüğümüz görüşlere yakın görüşler bunlar. Ama yani kat sayı konusunda imam hatiplere kadar öyle ayrım. Eğer ahlaki bir görüşten bahsediyorsak. E, Bence bir şekilde şey yapmak lazım. Herhalde diğer konuları da e, bir gözden geçirmekte fayda var. E, bu arada e, hafta sonundan gelen ilginç bir haberdi şeydi. Tekel işçilerine eylemine e, Amerikalı düşünür ve yazar Noam Chomsky'den de bir destek mesajı vardı. Sen onu görmüş müydün? Evet. Yeşiller Partisi Ankara temsilciliği aracılığıyla. Kısa bir mesajı var ama anlamlı bence dünyanın birçok yerinde çalışan insanların haklarına yapılan sert müdahalelerin yaşandığı bu zamanda tekel işçileri ve ailelerinin temel hakları için verdikleri bu mücadele ve cesareti görmek heyecan verici. Umarım mücadeleniz başarıya ulaşır ve dünyanın diğer yerlerinde bu durumla karşı karşıya kalan işçiler için örnek olur demiş Chomsky Yeşiller Partisi. Ankara temsilciliği aracılığıyla işçilere ulaştırılan bir mesajdı bu. Bunu da söyleyelim. Tarım dışında da istihdamın arttığı, işsizliğin %13'ün altına inmediği haberi de sabah gazetesinde vardı. Bir de şeyi verelim. Belçika'da iki yolcu treninin çarpışması var. Ölü sayısı son elimizdeki radikalin şeyi var benim elimde. Online yani internet nüshasında 25 ölü diyor. Ee, yani tam olarak neden olduğunu açıkladılar gibi e, her ne kadar akla yatkın olmasa da oluyor bu tip kazalar galiba. E, makinist kırmızı ışığı görmemiş. Ardından da kırmızı ışığı makinist görmediğinde e, çalışıp devreye girmesi gereken otomatik frenler çalışmamış. İki tren birbirine girmiş. E, facianın daha görece küçük boyutta olmasını sağlayan şey ise sömestr tatili olmuş. Normalde daha yoğun kullanılan bir hat imiş. Diye evet. de haber vardı. Birçok da yaralı var. Evet şimdi bir ara verelim. saat Taat 9.30'dan sonra da telefonla bir konuğumuz olacak. Ve yeni çıkan bir kitabın iletişim yayınlarından dersim raporu çıktı İzlettin çalışlar yayınna hazırladı onun üzerine bu ilginç çok alt sayıda bastırılmış bu kitabın bir değerlendirmesini ilk defa yayınlanıyor bu bir değerlendirmesini de Ankara Ortado Teknik Üniversitesi'nden öğretim sosyolog Mesut Yeğen'le bir telefon konuşmasıyla yapacağız ama dokuz buçuk on arasında. Açık Gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet. Evet son derece Tuhaf diyebileceğimiz gelişmeler ama endişe verici gelişmeler özellikle bu çocuklar Güneydoğu'daki çocuklar üzerinden gelişiyor. Sen de ilginç bir haber vardı onun üzerinde biraz konuşalım diyordun. Facebook'ta Abdullah Öcalan fotoğrafları yayınlanması üzerine dört çocuğun gözaltına alınması mı? Altı tane. Altı. Muğla'da, Bodrum'da yani Bodrum'da, Gümbet'te. Gümbet beldesinde altı tane 18 yaşından küçük çocuk. Yalnız bu çocuk derken aynı zamanda inşaat işçisi insanın iki tara iki defa yüreği parçalı. Hem çocuk hem inşaat işçisi. Altı tane inşaat işçisi 18 yaşından küçük. Dolayısıyla çocuk aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını Facebook'ta paylaştıkları gerekçesiyle Bulundukları internet kafeden dövülerek hem dövülmüşler hem de jandarma çağrılmış, jandarma gözaltına almış. Bu çocuklar gözaltına alındıktan sonra İnsan Hakları Derneği, Bodrum Şubesi yetkilileri sorunları Bodrum Jandarma Karakolu'na gitmişler ve <gülüyor> ilginç bir şekilde... Jandarma ilk baştan bizde böyle bir kimse yok, gözaltına alınan yok deriye başlamış. Nasıl, nasıl yani? Yok, çocukların aileleri falan gelmişler. Jandarma e, ilk baştan o, olayın duyulmasının arkasından gelen o ailelerin toplanması üzerine falan. İlk baştan iade yetkilileri falan gittiklerinde jandarma e, karakolu önünde e, gözaltına, olmadığını, gözaltına olmadığını iddia etmiş jandarma. Sonra aileler kalabalıklaşınca şeyin önünde bu sefer... Evet, şimdi hatırladık varmış demişler öyle mi? <gülüyor> ya ya ya şimdi hatırladık varmış demişler. Bunları Cumhuriyet Savcılığına <gülüyor> havale edeceklerini söylemişler. Dolayısıyla da bu 13 Şubat'ta oluyor. Ondan sonra ne olduğunu doğrusu uğraştım bilgilenemedim. Herhalde serbest bırakılmışlardır tahmin ediyorum haklarında dava açılıp açılmayacağını herhalde sonra savcılık karar verecek. E, fakat e, İnsan Hakları Derneği Bodrum yetkilileri e, çocuklara e, şiddet uygulayan, darp eden jandarma görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da söylüyor. Şimdi bu e, hem küçük hem de e, çok anlamlı bir şey. İlk baştan bu haberi e, aldığımda Facebook'ta e, böyle bir... E, Abdullah Öcalan fotoğrafını nasıl paylaşırlarken e, bu kişiler jandarmanın haberi oldu diye doğrusu e, büyük komplo falan da düşünmüştüm. E, i̇nternet üzerinde Öcalan'ın fotoğrafı dolaştığı andan itibaren e, bir e, arama mekanizması jandarmada devreye giriyor. Bunlar kimdir diye buluyorlar falan diye. Anladığım kadarıyla bu daha çok oradaki internet kafenin sorumlusunun fotoğrafı görünce Abdullah Öcalan ihbar ettiği ve Hı. onları... Jandarma önce internet kafedekilerini dövdüğü şeklinde. E, bu biraz daha e, bizim ölçülerimizde e, insani mi diyeyim buna bilmiyorum. <gülüyor> e, bir e, boyut kazandırıyor. Vahşi olmakla beraber daha insan öbür o teknik soğukluğu daha da ürkütü, e, evet. ürkütücüydü. Bu şeyi hatırlattı tabii, hatırlayacaksınız siz de. Ee, böyle bir e, Abdullah Öcalan fotoğraflarını Facebook üzerinde paylaşılmasının e, suç olması ve dayak yemesi çocukların e, jandarma tarafından gizaltına alınmaları falan. E, geçtiğimiz aylarda... E, bir avukatın yazanesinde babasının fotoğrafının Abdullah Öcalan fotoğrafına benzediği için evet. hakkında hı hı. dava açılmasını hatırlattı. O yeni sonuçlandı. E, beraat etti. Beraat ama beraat yani. Etti. Ama dava açıldı. Sonuçta... Açıldı ve konuşuldu bütün bunlar ya, ciddi ciddi yani. Ya, ya, ya. Ki e, bilir kişinin miyopisi yüksek olsaydı bir ihtimal dava e, beraat dedi. sonuçlanmayabilirdi. Tabi evet. yani, tabi canım bu bir, bir, bir, bir hatırlarsınız bir de bir tuzluk mevzu vardı tuzluk evet, ve birerlik memuzu vardı Abdullah Can'a benziyor diye e, o tuzluklar. E, tabi bu paranoya ve saplantı haline gelince e, bir şey bunun sınırı yok e, evvelden de e, TRT'nin e, ekrandaki harflerini e, Ters çevirip de e, sol cepheden, belli bir cepheden baktığınızda soldan şöyle 93 derecelik bir açıdan baktığınızda orak çekiç oluyor falan diyenler vardı. Bir kere insan... TRT'nin o ekranını tersten nasıl görür? <gülüyor> onu hayatında çözemedim. Televizyonu ters çevirmek gerekiyor. Anladım. Ya da kendinizi amuda, amuda katmanız katman gerekiyor. O da. <gülüyor> ama abi buna inanmakta güçlük çekiyor. Çünkü o, onun nesli buna bu kadarına aşina değil. Biz yani. Camel paketlerinde adam falan biliyorduk ama orak çekişli ideolojik olanı yeni duyuyorum. Evet evet. Var Yo, de. Bir de şeydi hatırlıyorum. Bir sigara paketinde, Bahar sigarasında Bahar sigarasında. Hoçimin resmi <gülüyor> okunuyordu. Ama onu da çok özel bir perspektifden bakarsan okunuyordu öyle hemen pat diye gözükmüyordu bu tür şeyler. <gülüyor> Fakat tabii ilginç olan o özel perspektiften o bahar sigarasına bakmayı akıl etmek e, başlı başına bir yetenek tabii. Neyse şimdi bu, bu işin daha e, komik tarafı diyelim e, bu ülkedeki hezeyanların... Daha komik cephesi işte bu Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı babasına benzedi falan ama komik olmayan tarafı çocukların e, evet. dayak yemiş olması, gözaltına alınmış olması, damgalanmış olmaları. Belki e, belki de bilmiyorum ama cezada alabilirler. Öcalan fotoğrafını e, Facebook üzerinde paylaştıkları suçu tespit edilmiş olursa bu bir şey düşünüyor. Evet gazetede e, olursa mesele yok da. Mesela gazetede Abdullah Öcalan fotoğrafı... E, çıktığı zaman birbirine göstermek henüz suç değil değil mi? Ama galiba yakında o da olabilir. <gülüyor> o da olabilir. O, o, da, o da Yani olabilir. gerçekten de Bu arada biraz... Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bu kadar yaygın gösterilmesi <gülüyor> durumu artık ortadan kalktı. Ben e, Kanal D Haber'de ve Show Haber'de haberlerde e, bir yerlerde işte birileri e, Öcalan posteri açmış. Posterlerin üzerini sigara gibi mozaikli gördüm. Ha, gördün mü? Ee, ana Haber'de gördüm ben bunu. Ha, ha, ha o da güzel. Evet. Sansürlenmiş. <gülüyor> Haber çok güzel <gülüyor> <gülüyor> evet, yani Bunu bir de şey, Evet gerçekten de artık şizofreni sınırını adam akıllı zorlayan olaylarla karşı karşıyız. İşte biraz önce okudum bu 15 Şubat'ın yıl dönümünde sokaklar eylem alanı diye bir haberi okurken paylaşırken de önce mesela çocukların iki günlük açlık grevine girdikleri gibi de bir evet. tane de çok tuhaf polislerin kucaklarına aldıkları çocukların polisler polislerin çocukların polisleri öpmelerinden hemen sonra gelen cümlede açlık grevine giren çocuklar çok acayip yani. Evet. evet. Bu tabi e, terörle mücadele kanunu mağduru e, çocuklar olarak tanımladığımız e, çocukların durumu çok vahim. E, bugün <gülüyor> Beşiktaş adliyesinin önünde böyle bir çocuk yaşı zorla büyütülmüş babası biraz evvel dediniz 6 ay önce yurt dışına itica etmek zorunda kaldık evet. diyen kişinin şikayetiyle öğrenildi yaşı zorla büyütülerek 16 yaşındayken 21 yaşında gösterilmiş halbuki babasının internet ortamında dağıtılan mektubunda iddia ettiğine göre Buna bir yaş tespit davasına ihtiyaç yok çünkü hastanede doğduğu için doğum belgesi olan birisi bu. Biliyorsunuz doğum belgesi olan kişilerde, hastanede doğum kaydı olan kişilerde yaş tespiti ne ihtiyaç yoktur. Evet. Hastaneye de iki yaşında doğacak hali yok. Evet. Fakat buna rağmen yaş tespiti yapılarak yaşı büyütülmüş, böyle altı ay falan değil iki üç yaş büyütülmüş, dört yaş büyütülmüş veya tam evet. şimdi hatırlayamadım. 21 diye hatırlıyorum, büyütülmüş. Bu e, çocuğun davası e, var e, bugün. Taş atmadan dolayı. E, bu, e, bu, şu anda Türkiye'de 18 yaşından küçük e, cezaevlerinde e, hükümlü veya tutuklu bulunan e, kişi sayısı çocuk demiyorum çünkü bunları yasalarımız çocuk olarak algılamıyorlar. E, kişi sayısı 3100. Bakın 3100 1100. tane 18 yaşından küçük tutuklu ve hükümlü var şu anda cezaevlerimizde. Bir de bunlara tutuklu ve hükümlü olmamakla beraber yargılamaları devam edenlere ilave ettiğimizde sayı çok daha artıyor. Bir türlü tam sayıyı öğrenemedim. Onun için çok daha artıyor diyorum sayıyı öğrenemedim. Ama e, sayının 4000'e falan yaklaşması e, ihtimal dahilindedir diye düşünüyorum. Belki de biraz daha fazladır. E, Türkiye'de hapishanelerde tutuklu ve hükümlü sayısı geçen seneki rapora göre yanılmıyorsam 124.000 civarındaydı. Hadi bu sefer şimdi daha biraz daha artmış olsun. Dolayısıyla Türkiye'deki e, tutuklu ve hükümlülerin yüzde ikisine yakın bir rakam çocuk tutuklu, %2'den de fazla, %2,5'ına yakın bir rakam çocuk hükümlü ve tutuklularından oluşuyor. Ve bunların çoğu çocuk mahkemelerinde e, yargılanmıyorlar. Bu taş atan çocuklar dediğimiz veyahut taş attığı iddia edilen, çünkü taş attığı da her zaman ispatlanmış değil, yok elini kirli gördüm, e, e, faninin terliydi evet. gibi iddialarla da e, çocukların üzerine, e, suç isnas ediliyor suç e, suç olup olmadığı şüpheli durumlar e, veriliyor Dolayısıyla bunları bu çocuklara daha çok terörle mücadele kanunun mağduru çocuklar olarak e, tanımlamak daha doğru hı hı. E, şu anda dediğim gibi e, 3100 e, tutuklu ve hükümlü çocuk var. Türkiye'de bunların hepsi tabi terörle mücadele mağduru değiller bunların içinde sayısının 2000 civarında olduğunu tahmin ediliyor terörle mücadele mağduru çocukların aldığım topladığım bilgilere göre 1984 ile 1997 arasında devlet güvenlik mahkemelerinde 2600 çocuk yargılanmış. DGMLer'in kapatılmasını izleyen, biliyorsunuz DGMLer kapatıldı ve DGMLer'in yetkili, DGMLer'in yetkisi özel bir ağır yetkili. ceza mahkemelerine devredildi. Bundan dört sene önce. Bu De, 2000 ne kadar dedin DGML? 84-97 arasında evet. 2600 çocuk DGMLerde yargılanmış. Evet. Son dört yılda. Yani bu özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde son dört yılda 2400 çocuk yargılanıyor. Her yıl 600 çocuk gibi böyle Evet. Evet. Yani bu özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanan çocukların ezit çoğunluğunun e, terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu'nun e, silahlı örgütle veya terör örgütünü, ya, e, propagandası falan gibi biraz sonra geleceğim. Zaten hepsi aynı ceza maddelerinden, e, kanunu maddeleriyle yargılanıyorlar. E, toplantı ve yürüyüşleri kanunu muhalefetten e, yargılanan kişilik çocuklar olduğunu tahmin edebiliriz. E, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde 4 yıldan beri yargılanmış toplam 2400 çocuğun içinde e, bunun dışında hırsızlık suçundan falan yargılananlar herhalde özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanmıyorlardı. Onlar... Tahmin ediyorum. Eğer 18 yaşından küçük verse çocuk mahkemesinde yargılanıyorlardır. Dolayısıyla burada ciddi biçimde bir, bir e, terörle mücadele kanunun sistemli biçimde ve e, etkin biçimde, etkin derken sonuç alacağı anlamında değil e, tek yaratmak anlamında etkin biçimde e, çalıştırıldığını. çalıştırıldığını söyleyebiliriz. Bu çocukların e, söz konusu çocukların %90'ına yakını Kürt kökenli ailelerin çocukları, ee, dolayısıyla burada tabii ki Kürt sorunda doğrudan bağlantılı bir bir sorun söz konusu. Nitekim e, Nitekim Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İymaya bu e, çocukların yargılanmalarının, bu çocukların ağır cezalar almalarının terörle mücadele kanunu çerçevesinde aldıkları cezanın %50 arttırılmasının Bunlara yönelik bazı düzeltmeleri içeren kanun tc ceza kanunu, ceza muhakemeleri kanunu, infaz hakimliği kanunu, terörle mücadele kanunundaki bazı değişiklikleri öngören yasa değişikliği tasarısı Meclis Adalet Komisyonu'nda bekliyor. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı'nın İki gün önce, pardon, dün gazetelerde yayınlanan e, e, görüşün şöyle, e, süreç uygun değil, süreç uygun olduğunda bu reform e, gündeme alınacaktır. Ço tasarıyı çok yakın bir tarihte gündemimize almamız söz konusu değil dedi. Süreç uygun değil dedi. Hangi evet. süreç uygun değil? En ağır açıklama da buydu bence. Evet. Hangi süreç uygun değil? Dolayısıyla hükümetin kendisi bunun doğrudan kürsününle bağlantılı olduğunu, kendi süreç uygun değil dediği yandan itibaren kabul etmiş oluyor. Ve evet, bu etik açıdan bakıldığı zaman da bu ne e, Çocuklara asla e, biz... kabul edilemeyecek bir şey çünkü tamamen. Konjonktüre göre bir adalet yani ya da siz, vicdan evet. hesabı yok bunun içinde doğrudan doğruya siyasi bir takım rehin almak. E, e, rehin bu almak evet. Tam anlamıyla çocukları rehin almak demektir. Ee, Tabi bunda Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP milletvekillerinin katkısında yatsımamak lazım. Çünkü 2009 yılında bu e, değişiklik gündeme geldiğinde Fedat Figan etmişlerdi. Apo'ya af geliyor diye. Çünkü terörle mücadele yasasının e, e, ilgili maddesinde e, bir e, değişiklik yaparak e, %50 ceza arttırımının kaldırılması söz konusuydu. Halbuki e, aslında e, hükümetin yapmak istediği bu ceza arttırımı maddesinin 18 yaşından e, küçük çocuklara e, uygulanmayacağı e, şeklindeydi. E, hükümetin 3 tane önerisi var. Yani şu Ahmet İyima, e, İyimaya'nın ortam süreç süreç pardon. Bir de biliyorsunuz demokratikleşme e, milli beraberlik neydi onun adı? Resmi adı. Sürat ee, çılımının adı ne olmuştu? Milli hı. beraberlik süreci açılımı oldu. O benzer bir şey ama tam ne, demokratikleşmeyi bildiğim bir Yok çok <gülüyor> Bu demokratikleşme süreci çerçevesinde olması gereken bir adım değil mi bu? Dolayısıyla süreç uygun olmadığına göre demokratikleşme süreci yok demek. Yok demektir hı? evet. Bu e, Süreç uygun olduğunda hükümetin e, bu e, çocukları e, rehin almaktan e, kurt, e, vazgeçeceği e, değişiklikler üç taneydi. Birincisi çocuklar için terör suçlarına uygulanan asıl cezanın yarısı kadar artılması hükmünün uygulanmaması. Çocuklar için uygulanmaması. Çocukların en fazla 3 yıla kadar ceza almaları halinde erteleme. E, hükmün açıklanmasını geri bırakma, para cezasına çevirme ve diğer alternatif, alternatif yaptığımlar 16-18 yaş grubu çocuklar için uygulanması, bir de e, 16-18 yaş grubu çocukları özel yetkili ağır cezan mahkemelerinin yargılamaması. Üç tane de önlem vardı. Yani bu sürecin uygun olmadığını söyleyen kişinin yapmaya çalıştığı değişiklik de bundan ibaret. Hemen belirtmek lazım ki, e, terörle mücadele kanunu mağduru çocuklarının sorunu çözmeye yetmiyordu zaten bu üç tane değişiklik. Çünkü örneğin aldıkları cezalarda e, bütün bu değişiklikler, e, örneğin asıl cezanın yarısı kadar artılması, hükmünün çocuklara uygulanmaması, çocukların alacakları, bundan sonra alacakları cezalarda sadece 20 aylık bir indirim getiriyor. 3 yıl veya daha kısa süreli ceza alacak e, çocuk sayısı çok az. Yedi buçuk yıl. Yargıtay geçtiğimiz günlerde bir çocuğun cezasını Diyarbakır'da benzer bir suçtan yargılanan çocuğun cezasını yedi buçuk yıl onayladı. Evet. Yani Dolayısıyla bu üç yıldan az cezanın ertelenmesi falan gibi bir şey çok az çocuğu ilgileniyor. Çünkü bu cezalar öyle bir yukarıdan açılan şeyler ki cezalar ki yedi buçuktan, beş yıldan aşağı zaten kesmiyor. Mi? Evet yani geçenlerde işte Berivan diye bir kız çocuğunun da gene beş yılamın hem mahkum evet. öldüldüğünü okuduk. Kendisinin de orada olmadığını söylemesi ve polisten de bir üstelikte yüzü açık olmadığı için kesin sadece bir tahmin geldi. Tahmin, evet. tahmin üzerine polisten de. Şimdi burada tabii e, sorun çocukların Örgüt üyesiliğinden ceza verilmesi. Örgüt üyesi olduğunun ispatı ne? Taş atıyor olması. Taş atıyor olduğu iddiası. Velev ki taş attığı tespit edilmiş olsun. Örgüt üyesiyle bağlantı kurmak nasıl olabilir taş attığı için? İkincisi, yüzünü kısmen veya tamamen kapatan çocuğa örgüt propagandı evet, ceza veriliyor. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Üçüncüsü, taş atmayı güvenlik güçleri silahlı direnli olarak e, tanımlanıyor yani taş atmak e, iyi bir şeydir diye söylemiyorum ama taş atmayı silahlı direnli olarak algılıyorsak e, o zaman e, başka silahları nasıl algılıyoruz bilmiyorum taş atılması iyi bir şey değil kabul etmiyorum Tamam ama bunun bir silahlı direnli olarak algılanması O zaman Filistinli çocuklara İsrail polisinin askerlerinin yaptığı, baktığı gözle bakılıyor demektir burada. Ki bu da e, ben de aynı şeyi aklımdan geçiriyordum tam sen söylerken. Üstelik bu da e, başbakanın e, sürekli olarak Gazze'deki e, evet. saldırıda e, kaldırıya karşı söyledikleriyle gerçek bir çelişki, gerçek bir tenakuz hali yaratıyor oradaki çocuklar. Çocuk... Sonuncu maddede, sonuncu şeyde... E... Terör yani cezaları da terör suçlusuymuş gibi infaz ediliyor. Örneğin e, üç kez ceza evinde disiplin cezası alırlarsa şartlı salı verilmeden yararlanmıyorlar falan filan. Yani cezalarının dörtte üçünü çekmek zorunda kalıyorlar. Terörlü, e, terör suçlarında ceza indirimleri biliyorsunuz çok daha sınırlı. Yani neresinden bakarsanız bakın bir otomatik olarak örgüt üyeliği. İkincisi örgüt propagandası, dördüncüsü emniyet güçlerine karşı silahlı direniş ve dördüncüsü de terör suçlusu. Dördü birden çocukların üzerine yükleniyor. Bu cep bu çerçevede yükleniyor. Halbuki Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen, ee, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye'nin kabul ettiği Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesini bütünlüğüyle adan Z'ye aykırı, Adan-Zeyi aykırı e, yapılanlar ve Hı. şu anda e, duruşmalar Diyarbakır'da, Adana'da sadece Şubat ayından bahsediyorum. Diyarbakır'da, Adana'da, e, Diyarbakır'da birkaç birkaç tane duruşma var. Antalya'da, e, İstanbul'da, yani sadece Doğu bölgelerinde ve Güneydoğu bölgelerinde değil... E, ...devam eden duruşmalar var. Kimileri e, tutuklu, bir, bir buçuk yıldan beri tutuklu olan çocuklar var. Evet, bunları ee, telaffuz etmek, düşünmek bile zor geliyor insana yani. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Bu kişilerle ilgili... Zaman zaman baktım, bir de, de detayına baktım. İstenen e, cezalar e, hangi kanun maddelerine göre? Silahlı terör örgütü adına suç işleme. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürülmesine yardım etme. Terör örgütü propagandası yapmak. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak. Öğrenme. Bunların da genellikle e, uygulandığı ceza maddeleri Türk Ceza Kanunu Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi, onun da özellikle 6. bendi. Ceza Kanunu'nun 220. maddesi "Kanunsuz suçlar serbi fiiller işlemek amacı örgüt kuranlar veya yönetenler" diye devam eden ve e, üye sayısı ile araç gereç ve bakımdan amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Bunun e, altıncı e, şıkkı örgüte üye olmamakla birlikte. Bakın örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. Evet bu, bu da yani... Yani örgüte üye olmadığı... Halde. Kanunla tesir edilmiş olan kişi ör ama mi? örgüt adına suç işlediyse örgüt üyeliğinden e, cezalandırılır. Evet. Bu bir bir de aynı kanunun ceza kanunu 314. maddesi. Ee, bunun ikinci ve üçüncü e, şıkları diyor ki devletin güvenliğine ve naysal düzene karşı işlenen suçlar içinde yer alan suçları işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası cezalandırılır diyor. Bu birinci fıkra tanımlanan örgüte üye olanlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Çocuklarla ilgili bu uygulanıyor. 5 yıldan 10 yıla kadar. Çünkü örgüte üye ol örgütün propagandası örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen e, konumuna getiriliyor. Arkasından örgütte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyip örgüte üye olanlarda da hemen artta bağlanıp beş yıldan on yıla kadar bir cezası verilir diyor suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun ilişkin diğer hükümlerde bu suç bu suç açısından aynen uygulanır deyip çocuklara yedi buçuk yıl on yıl evet. e, savcılıklar tabi on beş yıl yirmi yıl istiyorlar toplantı gösteri yürüyüşleri kanla muhalefette bunun üzerine tuz biber ekiyor. böyle bir durum evet yani şey başbakan herhalde şey dedi üç çocuk yapın dedi böyle çocuklar yapılmasını istemiyor o herhalde daha düzgün çalışacak, taş atmayacak ve anarşist olmayacak çocuk tavsiye diyor herhalde bir. Ama bilmiyorum bazılarında zafer işareti yapmak, zafer işareti yapmak, örgüt adına suç işlenmesi sonucu örgüt üyesi gibi cezalandırılmasına evet, katsın da yani değerlendiriliyor. Cinnet halini gösteriyor. Mahmupi -ma bunlardan birini hiç olmazsa sembolik olarak önümüzdeki 23 Nisan'da başbakan yapsınlar birkaç saatliğine böylece sorunu çözebiliriz belki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu fikri değerlendirsinler <gülüyor> fakat hakikaten insanı dehşete. yani bu bu kin bu bir, bir sınıf kinimi bu bir, bir, bir, bir bilmiyorum insana ağzına ağır laflar geliyor Hindistan'daki İngiliz ee, askerlerinin davranışları gözümün önüne geliyor bir cephesine baktığımda adını koymayalım ne olduğunu ona dinleyenler anlarlar ne demek istediğimi <gülüyor> bu arada milli birlik <gülüyor> projesiymiş ha, milli birlik projesi tabii. milli birlik projesi peki burada e, bence zaten sözü de söylenecek söz de kalmadı birazdan da zaten bir konuğumuz olacak mesut yeğenle konuşacağız evet. O yüzden burada bitirelim istedim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Mesut'a selamlar. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Evet burası Açık Radyo 94.9 ve Açık yayın yapıyoruz. Açık Gazete biraz önce de belirttiğimiz gibi bir konuğumuz var. Telefon hattımızda olacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Mesut Yeğen le. bu iletişim yayınlarının yeni yayınladığı Dersim raporu adlı bir çok özel baskı gizli ve zata mahsus olarak kayıt altında 100 adet basıldığı kapağında belirtilmiş yani 1933 ya da 34 yılının ilk aylarında yayınlanan bir kitap var. Dersim raporu adını taşıyor. Onunla ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Mesut Bey merhaba günaydın. Günaydın. Evet bu Dersim raporunu Şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman da epey bir e, ilginç pek çok noktayla karşılaşıyoruz. Ben şahsen e, en e, çarpıcı bulduğum hususlardan birini sormak istiyorum size. Yani bu e, Dersim raporu adlı kitapta, bu raporda İzzettin Çalışlar e, hazırlamış yayına. E, burada en dikkat çekici noktalardan biri bana göre bu Osmanlı yönetiminde yüz, yani yarım yüzyıldan fazla bir zaman süren ve Cumhuriyet yönetimine de devredilen bir tedip hareketi var. Alevileri, Kürtleri ya da işte Dersimlileri aşiretlerin, azgınlıklarının üzerinde. Fakat burada en ilginç noktalardan biri gerek algılamada gerekse söylemde tamamen kesintisiz bir Geçiş oldu gözüme çarptı. Ne dersiniz buna? Evet, yani böyle bir şey sonabilir e, dersin meselesinin e, algılanmasında ve halinde e, Osmanlı idaresinin e, Cumhuriyet idaresine bir e, böyle e, yüklüce bir miras bıraktı ve e, Cumhuriyet idaresinde hani bu mirası biraz tepe tepe kullandı söylenebilir. Doğru bir devamlılık bir böyle kesintisizlik mevcut e, ve fakat hani e, şeyler de kopukluklar da var. Onları evet. görmek gerekiyor. Şimdi e, kesintisizlikler meselesiyle hani başlarsak, e, sizin de söylediğiniz üzere e, dersi meselesinin halli için e, istihdam edilen araştırmalar aşağı yukarı Cumhuriyet ve Osmanlı'da çok farklılık gösteriyor. Cumhuriyet'in de bildiği, anladığı esas olarak işte bizim artık literatürümüzde yerleşmiş olan tedip ve e, tenkil. Yani bunlar da işte aslında tepeleme kısacası. Yani güç yoluyla tepeleme. Tedip edeplendirme. Edeplendirme, işte tenkilde tepelemek anlamına geliyor. Yani nakil kökünden gel, gel yani, ya, Yanlış bir şey, yorum. Yani nakletmek değil, Te, tepelemek. Şimdi dolayısıyla hani bu açıdan bir benzerlik olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ama öte yandan önemli şeyler de var. hani Süreksizlikler de var. Onların en başında herhalde şunu kaydetmek gerekir. Şimdi bu Jandarma Umum Komutanlığı'nın raporu, bu metin şey de söyleyeyim hani ilk kez burada okuyucunun karşısına çıkmış olmuyor. İlk kez kitaplaştırılıyor. Daha önce ders meselesi üzerine çalışanlar bu raporu şey yapmışlardı yani kullanmışlardı. Evet. Ancak hani rapora baktığımızda şey Osmanlı ve işte Cumhuriyet döneminde ders üzerine hazırlanan raporların bir Kolajını bize sunuyor. Burada baktığımızda Cumhuriyet dönemi ile Osmanlı arasında çok temel bir konuda süreksizlik var. O da şu: Osmanlı'nın son döneminde işte dersimlerle ilgili ne yapacağız sorusuna verilen böyle cılızca bir yanıt e, ...sünnileştirmektir. çalışmaktır, kılmaktır oraya ya da nakşi işte dergahlar tekeler kurmak e, e, dersimin etrafına iken. E, Cumhuriyetin tabii ki e, bu türden bir e, şeyi çare önerisi yoktur. Onun bulduğu çare önerisi Türkleştirmektir. Yani Osmanlı için Osmanlı'nın son dönemindeki diyelim ki ıslahatçılar için eee dersinin esas olarak aleviliği meseleyken e, onu diyelim ki yani sünnileştirmek yoluyla hani gidermek e, e, esas e, diyelim ki önlem olarak düşünülmüşken cumhuriyetçiler için dersinin aleviliğinden ziyade e, Kürtlüğü ya da Zazalığı belki e, meseledir. Zazalı da çok mesele edilmez aslında. Çünkü evet. Zazalık'la e, Orta Asya, Horasan, Türklük arasında daha kolay bağlantılar kurulur. Daha çok Kürtlüğü e, dert edilir. Dolayısıyla bu türden bir süreksizlik var. Bir başka süreksizlik tabii ki e, yani kullanılan e, şiddetin hacmiyle ilgili. E, Osmanlı, evet, hani, evet tehdit ve ile başvurmuştur. Fakat hani Cumhuriyet dönemindeki türden bir şey e, böyle azgın bir şiddet hiç söz konusu olmamış. Evet bence de belki de benim de gözüme çarpan onu da söyleyecektim. Evet. yani Cumhuriyet devri raporları Osmanlı raporlarından sonra göze e, alındığı zaman hı hı. E, çok o, kuvvetli bir çok daha kuvvetli bir bastırma şeyi var ve nihai çözümü de hatırlatan hatta evet. e, çok o, Ağır bazı dersin meselesinin kat'i surette halli e, evet. gibi yani nihai çözümü hatırlatan e, raporlar var. Ve bunun da galiba e, mesela İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın e, zatı devletlerine arz ettiği keyfiyet olarak sunduğu bu kat'i surette halli meselesi evet. Atatürk'e mi arz edilmiştir bu rapor? Valla benim bildiğim öncelikle herhalde İsmet İnönü'ye. Ee, çünkü daha çok o dönemde icradan sorumlu İsmet İnönü'dür. Evet. Ee, dolayısıyla hani şey, e, Dersin meselesinin halli de daha çok İsmet İnönü sorunludur. Çünkü o dönem gazetelerine bakarsanız işte Dersin e, nedir, şekaveti e, İsmet İnönü'ye eliyle tarihe gömülüyor diye. İsmet İnönü işte o dönem e, başbakan bildiğiniz üzere. Atatürk'te herhalde hastalı falan söz konusu ama bu hani Atatürk'ün bu işle hiç alakadar olmadığı vesaire anlamına gelmez çünkü çok yakın zamanda dersime ziyaretleri olmuştur. Şimdi ben deminki konuya bir tekrar dönmek tabii, tabii, Şöyle bir dediğim gibi bir süreksizlik var dediğim konuştuğumuz türden. Bu işte yani kullanılan şiddetin kapasitesine dair ya da hacmine dair hani bir iki rakam vermek isterim. Hmm. Şimdi. Bütün çalışmalar, yani o dönem toplanan bütün raporlar şuna ittifakla işaret ediyor. İşte Dersin havalisinde e, toplam nüfus böyle 60-70 bin arasıdır. E, Dersin'de devlet için arıza oluşturan nüfusun toplamı ise tabii ki bundan çok daha azdır. Şimdi böylesi bir havalide bu kadar bir nüfusa karşı yapan operasyonun sonucunda biz 37-38 sonrasında ortaya çıkan sonuç şudur ki 10 bine yakın insan katlediliyor. Keza bir 10 bin, 15 bin insan da şey, zorunlu isyana maruz bırakılıp Anadolu'nun batısına göçeriliyor. Dolayısıyla hani 40-50 bin kişinin yaşadığı bir havalinin aşağı yukarı 20 binini katletmek ya da sürün etmek vasıtasıyla ortadan kaldırıyor. Yani bu tahmin edeceğiniz üzere biraz bir hacmi epey büyük bir şiddet. Dolayısıyla hani burada ben hani şunu çok anlayamıyorum açıkçası bu yani şuna daha çok net bir şey söyleyemem bu itibarla bu istihdam edilen şiddet itibarla dersimin halli, hani Kürt meselesinin genel halli içerisinde bir bir bölüm müdür yoksa daha böyle hani Ermeni meselesinin halliyle filan ilişkili düşünmesi gereken bir şey midir o konuda çok hani emin olamıyorum emin olamam sebeplerinden bir tanesi de şu Şimdi Cumhuriyet dönemi raporlarına baktığımızda Dersin meselesi nasıl halledilmeliye Cumhuriyet elitinin verdiği cevap da farklılaşıyor. Şimdi işte şimdi tek tek isimleri çok hatırlayamayacağım ama işte Hamdi Bey'in raporu mesela mülkiye müfettişi işte 1926 dersin bir çivandır. Dersime şey olmaz hani mektep açmak yol yapmak çözüm değil. Burada kati suretle şey işte hani güç kullanmak lazımdır derken Hemen aynı zaman, e, yani aynı yıl e, 26 senesinde yine Vali Cemal Bey'in raporu daha mut edil bir dil e, önerir e, Dersin meselesinin halli için. Dolayısıyla Cumhuriyet eliti de kendi içerisinde bu mesele nasıl halledileceğine dair hani çeşitli fikirler arz etmektedir. Ama hani 37-38'e baktığımızda galip gelen fikrin tabii ki o Şükrü Kaya ya da deminki işte Hamdi Bey'in fikri oldu ortaya. Evet, yani Hamdi Bey yani bir mesela ıslahın e, boş bir hayalden ibaret, doğru, bir hayali muhalleden başka bir şey doğru. değildir demiş. Doğru. Ve ilginç bir şekilde de Musul meselesi Hı. kat iyi bir neticeye bağlanmamış olduğuna göre diyor. Hı. Daha fazla tehir ve talik yani ertelemeye de tahammülü yoktur. Bir doğru. an evvel hal ve faslı Uygun olur, basiretli olur diyor. Çok uh, ciddi bir tenkilden bahsediyoruz. Doğru, doğru. Aslında bu hani Cumhuriyet döneminde bazen böyle basitleştirerek biz bu iki fikri, e, yani daha yumuşak ve daha sert bir şekilde halledelim e, şeklindeki bu iki fikri, e, Mareşal Fevzi çakma ve Celal Bayar'a yakıştırırız genellikle. Yani Celal Bayar işte bildiğimiz daha ulus devlete, sıradan bir ulus devlete daha ziyadesiyle yakışan diyelim ki, asimilasyon yol yapmak, okul yapmak vesaire. Bu tür araçlar üzerinden Kürt meselesini halletmeye önerirken genel manada Kürt meselesinden konuşuyorum. Fevzi çakmak, işte bombalayalım, topa tutalım vesaire. Oralara yol yapmayalım. Yol yaparsak bunlar bilinçlenir, başımıza daha fazla bela olur diyen bir adamdır. Dolayısıyla Cumhuriyet içerisinde böyle iki ekol de hani söz konusu olmuş gibidir. Hani hakim ekol hangisi olmuştu derseniz vallahi ikisi de hani şey kullanılmış gibidir ama daha ziyade herhalde Celal Bayar'ın diyelim ki yöntemi ...en azından 1950 sonrasına baktığımızda... E, ...Celal Bayar'ın yöntemi daha fazla hani kullanılmış gibidir. Tabii şey de şaşırtıcı... ...yani Fevzi Çakma'n e, ...normalde çok mülayim bir kişiliği olduğu falan da söylenir ama... Hı. ...burada açıkça bir koloni... ...yani resmen sömürge idarelerinin... Aynen öyle, yetkileri, doğru. idare doğru. yüksek idare memurlarına verilmesi... Doğru. ...kuvvetle Türkleştirilmeleri ve öz Türk hukukuna mazhar kılınmalıdır diyor asimile edilip ondan sonra evet. öz Türk hukuku gibi evet. e, yani çok özel bir anlam yüklenen bir hukuk anlayışı da Doğru. getiriyor. Doğru. Evet. evet yani peki burada e, bir de tabii dikkate Deyecek hususlardan biri sürekli olarak bütün raporlarda şimdiye kadar Osmanlı döneminde hazırlanmış olan çeşitli yetkilileri hazırlatılmış raporlarda da Cumhuriyet döneminde hazırlatılan raporlarda da başarısız olduğu bu tenkil işte teğidip operasyonlarının her sene hemen hemen yapıldığı ama başarıya ulaşamadığı söyleniyor. Fakat bu kitabın, yani bu raporun yayınlandığı tarihte daha nihai 37-38'deki hmm. operasyon yapılmamış. Onun evet. eli kulağında. Ondan sonra bir farklılık oluyor mu? Ne diyorsunuz? Nereden sonra? Yani bu 37'ye kadar olan hmm. tenkil ve tedip operasyonları hmm. ile... Ondan sonra işte biraz önce de sözünü ettiğiniz 50 bin kişiden hmm. 10 binnin evet. sürülüp yani çok daha köklü bir şeydi. Evet. Şimdi 37-38 tabi meseleyi aslında bir açıdan baktığımızda çözmüş oluyor. Fakat ona evet. biraz sonra geleyim yani niye evet, aslında bir açıdan çözmüş olduğuna. bir kısa bir hikayesini isterseniz aktarayım. Yani bu işin niye bu kadar geciktiği dersin meselesinin hallinin. Şimdi Dersim aslında hani bir genel Kürt meselesini, Kürdistan coğrafyasını düşündüğümüzde Osmanlı terminolojisiyle konuşacak olursak, yani Kürt beylerinin özetliğinin böyle 1850'lerde filan tasfiye edilmiş olduğunu görmemize rağmen Dersim'e Osmanlı Devleti'nin nüfuz etmesi bu tarihlerde gerçekleşmiyor. Ve hatta aslında Cumhuriyet'te bile gerçekleşmiyor. Bir sürü e, Osmanlı'da diyelim ki Dersim havalesine sızınmaya çalışıyor. Ama gerek coğrafyanın e, el vermezliği üzerinden gerekse 1877 Rus Harbi, 1914-1. Dünya Savaşı bunlar bir takım şeylere yol açıyor. Yani ertelemelere yol açıyorlar evet. ve dersin meselesinin çözümünü e, işte e, dolayısıyla hani biraz aslında Cumhuriyet'in eline bırakmış oluyor. Cumhuriyet'te hani Kurtul Savaşı'ydı vesaire işte şey sahip yani ağır isyanı derken hani 1930'un sonrasını aktarmış oluyor Dersin meselesini. Aslında Dersin meselesinin halli hep hani hem gündemde. Osmanlı ve Cumhuriyet eliti için gündemde ve fakat bu demin dediğim şeylerden dolayı bir hep ileriye erteleme var. Şimdi 30'larda hem hani artık diyelim ki Dersin'in zamanı geliyor ama hem işte Kürt meselesi en azından Ağrı ve şeyhsait üzerinden konuşursak epey bir hani e, şey hallolulmuş gibi görünüyor. Yani askeri e, direnç üretme kapasitesi Kürtler'in epey bir e, iptal edilmiş e, e, görünüyor. Dolayısıyla hani bütün bunlardan ötürü bir de 1930'ların uluslararası ortamını filan düşünürsek e, biraz böyle Cumhuriyet'in elini kuvvetlendirmiş oluyor. Demin hani e, sizin e, alıntı yaptığınız bu iş, Musul meselesi de önemli. Evet. İşte Musul da artık hani, Türk devletin lehine sonuçlanmayınca biraz daha e, elini rahat hissediyor Cumhuriyet ve dolayısıyla 37-38'de o bildiğimiz işte e, Dersim katliamı diye bilinen e, süreç e, yaşanıyor. Ancak hani Dersim 37-38'e giderken Cumhuriyet epey bir hazırlık yapıyor. Onu da bilmek lazım. <gülüyor> e, yani demin işte anlattık bir sürü rapor falan var ve bu işte 30, 34 hazırlandığı söylenen e, bu rapor ciddi bir hazırlığın işte göstergesi aynı zamanda. Cumhuriyet yine bu tarihlerde biliyorsunuz 1934'te bir iskan kanunu çıkarıyor, 1935'te de bir e, Dersin kanunu çıkarıyor. Yani Tunceli kanunu çıkarıyor. Evet, Dolayısıyla abi. adım adım hazırlanıyor. Yani bu niye önemli? Şundan hani e, zaman zaman e, şey denir işte 37-38'de Kürtler bir kez daha ayaklandılar ve hani boyların ölçüsünü aldılar gibi. Oysa Dersin gerçekten 1930 ağır ayaklanmasından da 1925 Şehzait ayaklanmasından da bu açıdan çok farklı. Belli ki burada böyle örgütlü filan bir isyan yok. Aksine Cumhuriyet adım adım Dersim'i kuşatıyor ve e, Dersim'e aslında teslim olmasını istiyor Dersim'in. E, onlar da buna bir, bir şekilde diyelim ki direnç gösteriyorlar ve aslında kışkırtılmış, biraz zorlanmış bir isyan e, söz konusu e, Dersim'de. Ve diğer Kürt isyanlarıyla benzemeyen bir tarzı da çok nihai hani çözümün biraz toplantı bir çözümün uygulandığı bir e, şey moment ya da e, nasıl bir vaka e, oluyor. Şimdi şeye dönecek olursam, yani Dersim meselesi olmuş oluyor mu? E bir açıdan bakarsanız evet. Yani hmm. 37-38'den sonra uzunca bir zaman e, Dersim'de bir, bir daha hani bir rahatsızlık baş göstermiyor. Ve hatta Dersimler bildiğiniz üzere Cumhuriyet'in e, önerdiği o makbul vatandaş tipine yakın adamlar da oluyorlar biraz. E ama 60'ların ortasından sonra resim biliyorsunuz yeniden değişiyor. Bugün Dersim e, Kürt rezistansının bayağı merkezinde bir yer dersimlerde işte 1982 Anayasa Oylamasında en yüksek hayır oranlarından birini verdiler ve bugün de biliyorsunuz hani cumhuriyetin merkez partilerinin de dersimde bir şeyi esamesi okunmaz Okunmuyor. dolayısıyla hani 30 sene nihai çözüm filan ama geldiğimiz yer yine dersim hani Kürt meselesinin epey merkezinde bir yer. Evet peki bizim bir de mesela ben de şeyi de soracaktım kitabın sonuna e, eklenmiş olan e, e, lahika ad, evet. adını taşıyan bir belge. Lahika evet. da sık sık bu sonunda Ergenekon davasıyla beraber de, evet. <gülüyor> şeye geçmiş olan biterim evet. Ee, bu da çok çarpıcı ha, e, sayılabilecek bir şey çünkü e, son derece sistematik bir şekilde hı. özellikle e, böyle Prusya disiplinli Almanları filan hatırlatır bir şekilde sizin de biraz önce söylediğiniz gibi gayet ayrıntılı bir e, araştırma tarama yapılmış ve bütün e, il, ilçe ilçe köy köy neredeyse aşiret aşiret e, reisler tespit edilmiş eee ayrılmış ve her birinin kaçar aile halinde e, nerelere sürgün edileceği ne kadar veren çok ayrıntılı bir lahika adlı rapor var. Ne bunu nasıl yorumlamamızız Valla dediğiniz çok doğru. Ben lahikayı baştaki raporun ilk kısımlarıyla birlikte okumayı öneririm. Raporun ilk, ilk kısmına bakarsanız yani jandarma, umum komutanlığı tarafından hazırlanmış rapor. <gülüyor> Aslında burada biraz işte dersimin coğrafi vaz vaziyeti, yolları, suları, nüfus, ırk vaziyeti, iktisadi vaziyeti, idari vesaire böyle. Baktığınızda işte bu hani, bu ben dedik Enderson'a falan hani onun böyle biraz gündeme getirdiği bir şey var biliyorsunuz. Burada şunu görüyoruz. Aslında devlet bir Ulusal envanter çıkarıyor dersim ses burada. Evet. Yani co coğrafyasına bakıyor, ideal taksimata bakıyor, nüfusa bakıyor e, ve bütün bunları aslında bir hani, ulusal disiplin içerisinde bir yeniden yorumluyor veya yeniden e, şekillendirmek istiyor. Lahikayı da onun bir parçası olarak düşünmek lazım. Belli ki e, aslında biz bugünlerde e, yeniden öğreniyoruz ama ta 30'larda falan da belli ki aslında Cumhuriyet'in elinde köy köy dediğiniz gibi belki hane hane İnsanların kim olduğu, ne olduğu, etnik açıdan, dini açıdan vesaire, işte devlete karşı konumunun nasıl olduğuna dair bir şey var. Ha, kaç bizim... hayvanları olduğuna kadar görünceye kadar. Aynen öyle. Ee, bu, bu türden Silahları. hani bir, bir, bir bilgi var. Belli ki nejandalar yani mı bu konuda özel bir rol ifa etmiş. Dolayısıyla hani yanılmıyorsam Fuat Dündar ittihat ve terakki için bunu söyledi ve çok kabul edilmedi ama hani bizim Nüfus sayımlarımız esas olarak sadece hani Müslümanlık üzerinden bir e, işte cumhuriyete kadar hani şey e, e, yani din grupları üzerinden bir ayrım gözetmiştir. Etniste üzerinden bir ayrım gözetmemiştir. Şeyi çok belli ki doğru değil. Yani bu İttihat ve Terakki zamandan sonra değişmiş. Yani bu meyan'da da bilgi toplanmış haneler hakkında. Şimdi ben bu söz konusu laiyete dediğim gibi hani bu bir ulusal envanteri çıkarma e, genel başlığı içerisinde düşünmek gerekir. Ama onun içerisinde bir özel yeri de var dediğiniz üzere. Fakat bu lahikayı da tek başına okumamak lazım. E, dersin meselesi üzerine yakında bir çıkan bir kitap var. Dipnot yayın, yayın evinden. Hüseyin Aygün'ün e, toparladığı Dersin 1938 ve zorunlu iskam diye. Orada bu, bundan daha vahim bir lahika var. E, bizzat İskan müdürünün e, terekesinden çıkmış anladığım kadarıyla. E, burada hani, e, sizin bahsettiğiniz kitaptaki lahikada 347 ailenin götürülmesinden e, bahsedilirken... Evet. Bu e, bahsettiğim ikinci kitapta bir 38 sonrasına dair hani bilgileri devşirdiği için e, yerinden etmenin kapsamını daha şey gösterir. Orada 7 binin üzerinde insanın e, göçürüldüğünden bahsedilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. umum e, komutanlı raporu işte 347 aile her aile de 10 kişi filan işte dolayısıyla 3000 kişiyi kişi filan yerinden etmeyi hedef olarak önüne koymuşken isyanın sonrasında ya da 37-38 harekatının sonrasında 7 ile 12 bin insanın yerinden edildiği resmi raporlar tabii bu büyük bir ihtimalle gerçekte olan daha fazladır. 7 ile 12.000 arasında insanın yerinden edildiğini görüyoruz ve daha vahimi ya da hani enteresanı bu yerinden edilen haneler her bir hane bir köye olmak üzere Anadolu'nun batısına e, serpiştiriyor. Evet Çünkü ayrı bu, ayrı köylere çok tabii. özenle belirtiliyor. Açıkça bir şey yani Türkleştirme operasyonu, asimilasyon operasyonu tabii ki. Evet buradan da belki sormak istediğim bir şey daha var Mesut Bey. Yani genel bir bakışta belki Osmanlılar'da da görülen, Osmanlı raporlarında da görülen bir yani İttihat ve Terakki'ye de mal edebileceğimiz bir ırkçılık, Irkçı denebilecek bir bakış var mı? Yani aslen Türk oldukları söyleniyor bunların. Özellikle tabii Türk Tarih Kongresi o güneş dil teorilerinden sonra daha da belirginleşmiş olan ama öncesinden de var olan işte bunlar aslında Kürt değildir. Evet. Türkçe'yi unutmuşlardır uzun süre konuşmadıkları için. İranlı, İranlıların etkisine girmişlerdir Hı. ama aslında kafalı biçimleri, yuvarlak Hı. kafa bırak ise fal, evet. geniş alın basık yüz filan diyor. Hı. Buna ne diyorsunuz? Yani 30'larda e, Türk milliyetçiliğinin ya da Türk idarecilerinin, Cumhuriyet elitinin ırkçılığa doğru bir sendelediği varittir. Yani ortadadır tabi. Ama ben hani Cumhuriyet'in bütün bir vatandaşlık siyasetinin ya da hani millet algısının kim bizdendir sorusuna verdiği cevabın esas olarak hani ırkçılıkla şekillendiğini söylemem zor. Yani söyleyemem evet. bunu. Biraz aslında ırkçılıktan ne anladığımızla ilgili bir şey. hani ırkçılık hep bu biyolojiyi falan çağrıştırdığı için ben hani biraz daha onu sınırlı kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ama ırkçılığı genel hani ayrımcılık, hani pratinin yerine genel bir terim olarak kullanıyorsak doğru ırkçıdır. Fakat hani böyle biyolojik e, zeminde üretilen bir ayrımcılığı hani e, ayrımcılığı kastediyorsak ırkçılıkta bu itibarla çok cumhuriyet siyasetinin dersim siyasete dahil olmak üzere çok ırkçı olduğunu söyleyemem. Etnisisttir doğru. Etnisiz, evet. e, kültürel bazda hani ayrımcıdır. Ama orada bile hani mesela Türkçe konuşulan bir aileye doğmuş olduktan sonra senin 7. ceddin de hani 6. ceddin öncesinde ne var cumhuriyet çok bunu merak etmez açıkçası hani bunu bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani afinasyonistir daha çok hani Cumhuriyet. insanların e, Türkleşmesini e, şey yapar, hani bekler. Dolayısıyla insanlar Türkleştikçe de onları Türk sayar. Bir izinayla evet. gayrimüslimler. Gayrimüslimler bu davete e, hem onlar zaten icabet etmezler, hem de Cumhuriyet bu daveti gayrimüslimlere zaten yapmamıştır. Yani müslimlerin hepsine işte bir dönem Osmanlı'nın egemenliğinde kalmış müslimlerin hepsine Cumhuriyet'te yani Türkleşin çağrısında bulunmuştur ve onlar Türkleştikleri oranda da onları bizden yurttaşlar cemaatinden saymıştır. Bu çerçeveden hani düşünmek gerekir derim ama bir şey ilginç bilmiyorum o sizin de gözünüze çarptı mı? E, rapor özellikle yani jandarmanın kaleme aldığı kısımda bir, bir bölüm çok ilginç. Alevilerle ilgili kısım. Hmm. Bu Alevilere hmm. dair fantazinin peşine belli ki jandarma da düşmüş durumdadır. Şimdi hani cumhuriyeti düşündüğümüzde, cumhuriyetin bu layık eğilimlerini falan düşündüğümüzde bu Yavuz Sultan Selim'e atfedilen işte Alevilere karşı bu hani şiddet siyasetinin çok hani cumhuriyet tarafından onaylanmamasını beklersiniz ama çok açıkça bu onaylanmaktadır. Evet. Yani Yavuz Sultan, Sultan Selim'in Alevilere yönelik politikası. Onlar yani bambaşka bir tarih olurdu. Buradaki insanlar da bambaşka olurdu filan diyor. Aynen Yavuz öyle. Sultan yani Selim yapmasaydı. Aynen. Diyor. Yavuz Sultan Kesme. Selim'in bu sünnilik etrafında hani bir Osmanlı birliği oluşturma eğer böyleydiyse bilmiyorum. E, siyasetine açıkça onay veriliyor ve bazı yerlerde hani bugün çok e, böyle şeyle hani nasıl denir hiç beklenmedik bir tarzda Yavuz şeylere alevlere dair kim böyle fantazilerin peşinde düştü onları burada işte tekrar etmeyeyim e, fakat şeyi söylemeye çalışıyorum hani bu cumhuriyete yakıştırılan alevilerle işte iyi ilişkiler içerisinde olma ya da hani alevilere yönelik böyle bir kayırma filan çok anlaşılana ki hani en azından genel bir tutum değil e, jandarma raporuna baktığımızda alevilere dair ön bir sürüsünü jandarmanın da paylaştığını görüyoruz ve dediğim gibi hani sünnileştirme, Osmanlı'nın sünnileştirme siyaseti yine jandarmanın da onay verdiğini görüyoruz. Bu da Evet enteresan. yani sizin de sö şeyde söylediğiniz gibi devlet söyleminde Kürt sorunu evet. kitabınızda da belirttiğiniz gibi yani e, Kürtlerin red ve inkarı e, aslında genel olarak Alevilerin de bir anlamda red ve inkarı e, Doğru. E, olarak çıkıyor herhalde. Aynen öyle. Ve tümünü böyle bir farklı sebeplerle geri kalmıştık vesaireyle evet kısmen döverek, kısmen de işte yol eğitim yaparak filan halletmekten evet. bahsediyor. Çok aslında doğrusu bakıldığı zaman, genel bakıldığı zaman çözümlerin çok üzerinde düşünülmüş ve yaratıcı bir şey olduğuna dair pek bir şey görülemiyor doğru Haklısınız, evet. evet peki, ve çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ Sağ olun görüşmek üzere. Evet Mesut Yeyen Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Mesut Yeyen ne iletişim yayınlarından yayımlanmış Dersim raporu adlı kitap üzerinde biraz konuştuk. Jandarma'nın hazırlamış olduğu genel bir kolaj halindeki bir rapor bu. 33 34 yıllarında yayımlanmış ve çok Az sayıda basılmış gizli ve zata mahsus olarak kayıt altında 100 adet basıldığı kapağında belirtilen bir rapor bu. Birçok krokiler, lahikalar içeren, lahika denen belgelerle işte Dersim'de o yörede hem Kürtler hem de Alevilerle ilgili olarak önce Osmanlı sonradan da Cumhuriyet yönetimlerinin nasıl bir politika izlemiş olduklarını gösteren, ilginç raporları içeren bir kitapta Bunu bu konuların e, üzerinde e, uzun süreden beri çalışmakta olan Mesut Yeğen'le konuşma fırsatını da bulduk ve bu şekilde de bu programı da tamamlıyoruz herhalde. Bir şey gözümüzden kaçmış bir haberi de hazır bir dakikalık zaman varken iki haberi aslında takip edebiliriz. Bir tanesi Erzincan'da konudan tutuklanan bir assubayın eşinin sorumluluğunda olan bir şantiyede gizli askeri bilgiler, sabotaj krokileri ve fişlemeler çıkmış. Geçen hafta gözaltına alınıp tutuklanan assubay Murat Yıldız'ın evi aranmış bir şey bulunamamış ama eşi Şehri Yıldız arama öncesi yayla başı Toki şantiyesine bir şeyler taşıtmış. Böyle bir ihbar gelince de buraya baskın yapılmış. Ve inşaat alanında kahverengi bir çantayla iki büyük poşette içinden gizli damgalı askeri istihbarat notları bölge halkıyla ilgili fişleme bilgileri. Yani bu biraz önce Dersim raporunda çok ayrıntılı örneklerine rastladığımız gibi Alevi, Sünni, Kadiri, Şii, Kürt, Kafkas göçmeni şeklinde fişlenmişler. E, elimdeki Dersim raporunda da aynen öyle. Ve yalnız ilaveten nereye sürülecekleri de var. Burada detayda o kadar fark olur herhalde 34 ile 2010 arasında değil mi? Ee, evet yani özel telsiz kodları, sabotaj krokileri de çıkmış. Öncelikle 3 inşaat işçisi gözaltına alınmış. Onları niye oraya taşıdınız diye ama içindekileri bilmiyorduk. Bunları götürmemiz emredildi. Biz de götürdük deyince de serbest bırakılmışlar. Bu Mutlu Çöl Geçen'in sabah gazetesindeki haberi sabah bunu kozmik inşaat başlığıyla vermiş bir de bu üsteymenlerin e, suikastle ilgili olarak amirallere suikast planının e, içeren şeyinde kamera kayıtları polisin kamera görüntüleri çıkmış ortaya sen ondan bahsediyordun sabah yayında bahsetme fırsatı bulamadık ee, aslında bu şey e, deniz kuvvetlerinde ortaya çıkan yapılanmayla ilgili e, benim gördüğüm en İlginç görüntülerden biriydi. Hani ikna edilmekle ilgili bir süreçten bahsetmek, mahkeme dosyası ile ilgili siviller olan bizler, yani daha doğrusu yargıç falan olmayanlar açısından önemli değil ama e, ne olup bittiğini oturtmak açısından gerçekten değerliydi. Dün Kanal D'de yayınladılar. Ana Haber bülteninde. Teğmenlerin evinin aranma sürecini. E, yani efendim ne var askerdirler, mermi de olur. Efendim tabii patlayıcı da cebinde unutmuştur falan diye devam eden sürecin Tamamen hikaye olduğunu gösteren bir aramaydı. Ciddi ciddi. E, buzdolabının dibinden motorun altından çıkan e, mermiler mi istersiniz? Motorun fayansların... bir yerine sökülerek tabii, tabii. özel monte edilmiş. Onları okumuştuk hatırlıyorsun. Okumak ve seyretmek evet, ama bambaşka, bambaşka bir şey. Bambaşka olmalı evet. Ben yani, kaçırdım yani. Fayansların altından çıkan gizli e, notlar mı istersiniz? Ne isterseniz vardı. E, işte data sheet denilen bu kağıt şeklindeki patlayıcılar bulundu falan. Bütün bunlar olurken hani o kadar net ve o kadar... Yani hiç subay işi değil, örgüt işi olduğu belliydi ki bir ilginçti hakikaten. En azından Ergenekon'la ilgili septik yaklaşım içinde olanların bir göz atmasında fayda olduğunu söyleyebilirim. Herhalde Kanal deniz sitesinde vardır. Ben de bir bakayım ona. Hatırlayacaksın şeyi de konuşmuştuk. Çünkü oy birliğiyle değil de tutuklama kararı bu Amiralleri Suikast Planı'nda ismi geçen temenlerin tutuklanmasıyla ilgili. Hakimlerden en az biri de yeterli delil elde edilmediği gerekçesiyle e, tutuklanmalarına itiraz etmişti. Hı hı. Halbuki bu senin anlattıklarınla çıkan notlar filan da burada bir tanesinin de fotoğrafı var. Suikast notunun fotoğrafı. Aliyazod'un. Eee dolayısıyla size gönderilen malzemeleri iyi saklayınız diye bitiyor. Ee, ve hangi paşalara, hangi paşaların emriyle ne şekilde operasyon düzenleneceği ne dair not. Evet yani bu da o durumda daha daha fazla da delil herhalde olmasını beklemek hukuka alay etmek gibi bir şey olur diye de düşünmedim değil doğrusu. Ee, vallahi öyle deme çünkü delil yetersizliğinden çıktı Taymenler değil mi? 30 Ama tabii. bir çıktılar. Evet. Yani demek hukuken ortada bir şey var. Ya da hukuken değil mi o şey? Neyse. <gülüyor> evet, yani işte Ergenekon soruşturmasında da şüpheli olarak ifade verecek mi, vermeyecek mi? Dört yıldızlı Gerilim Batman ifadesini kullanacak olursak, Orgeneral belki bu da tabii. Yani başkaları çağrıldığı zaman normal olarak böyle bir Tereddütte bulunmuyoruz, değil mi? Hı. Gelecek mi, gelmeyecek mi acaba ifade vermeye diye. Ama burada var tuhaf bir yani demek ki bu hukuk bazıları için daha az geçerli de denebilecek bir durum var, değil mi? Bazıları daha fazla eşit. Ee, Hayvanlar çiftlikte bundan. Ama böyle olması düşünlemez yani bir hukuk devletinde zaten orijinal başbuğda. Yani kurmay başkanı da sürekli olarak hukuk devletiyle tamamen bağlı olduklarını belirttiği için askeriyenin de herhalde bu hukuk dışı kimilerinin hukukun birazcık dışında kalabileceğini düşünmek olamayacaktır herhalde. Turan Çömez'den de bir haber yok ama bir bilgi varmış. Merakın var diye. Söz. İngilizce öğreniyordu Londra'da. Evet aranıyor. Kalkınma Partisi Genel Başkanı yardımcısı Uğur'da kırmızı bültenle aranan Duran Çömez'de şunu söylemiş. Edindiğimiz bilgilerde Çömez'in adının muhtemel darbenin başbakanı olarak geçtiğini öğrendik demiş. Yani böyle de bir başbakan, potansiyel başbakan adaymış. Üzerinde konuşuyorduk İngilizce falan. Ya ama o zaman İngilizce gerekli. Yani bir one minute, one minute durumunda yaşamayabiliriz bu durumda. Çok daha uzun Cümleler değil mi? Güzel olur. Evet. Aynen öyle. Peki. Rolling and Tumbling adlı parçayla da bitireceğiz. Little Walter. Blues ustalarından biri. Hem az armonikası çalıyor. Az mızıkası hem şarkıcı hem de gitar çalıyor. Little Walter diye bilinen Marion Walter Jacobs'ın Ölüm Yıl Dönümü'ydü 15 Şubat 1968 Doğumu 1930'du Little Walter'ın da Ölüm Yıl Dönümü'nde ona bir günaydın deyip Roland and Thumblin çalıyoruz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. 하체 갖다